Fizilalil Kur'an tefsiri, yazan, Seyyid Kutup, Ali İmran Suresi, 4. Bölüm. 106. O gün kimi yüzler ağırır, kimi yüzler kararır, yüzleri kararanlara, siz iman ettikten sonra tekrar kafir mi oldunuz, o halde kafir olmanızın karşılığı olarak bu azabı tadın, denir. 107. Yüzleri ağıranlara gelince, onlar Allah'ın rahmeti içindedirler ve orada sürekli olarak kalacaklardır. Müslüman cemaatin dayandığı ve meşakkatli büyük rolünü onlarla yerine getirebildiği iki önemli nokta, bunlardan biri yıkıldı mı ortada ne bir Müslüman cemaat kalır ne de yerine getirebileceği bir rolü. Başta iman ve takva üssü, Allah'ın hakkı, takva ile yerine getirilir ve takva, insan ölene kadar hayatın hiçbir anını kaçırmayan ve ondan gafil olmayan sürekli bir uyanıklıktır. Ey müminler Allah'tan gereği gibi korkunuz. Allah'tan nasıl korkmak gerekiyorsa öyle korkun, böylece ayeti kerime hiçbir sınırlama getirmeksizin kalbi, düşünebildiği ve yapabildiği kadar bu hedefe ulaşmak için çabalamaya sevk etmektedir. Kalp bu yola daldıkça kendisine yeni ufuklar açılır ve yeni arzular belirir, takvasıyla Allah'a yaklaştığı oranda, ulaştığı makamdan daha yüce ve yükseldiği dereceden öte bir aşamaya yükselme arzusu uyanır, sonuçta insan kalbin hiç uyumadığı, hep uyanık kaldığı bir makama ulaşır. Mutlaka Müslüman olarak ölünüz ölüm, insanın ne zaman geleceğini bilmediği bir gaybdır, o halde Müslüman olarak ölmek isteyen, o andan itibaren ve her dem Müslüman olarak kalmalıdır. Burada takvadan hemen sonra zikredilen İslam, geniş anlamıyla teslimiyet, yani Allah'a teslim olup, ona itaat etmek ve onun metoduna uymak suretiyle onun kitabı ile olunmak anlamına gelmektedir, ve daha önce de değindiğimiz gibi surede yeri geldikçe bu anlam yerleştirilmeye çalışılmaktadır. İşte bu temel kural Müslüman cemaatin varlığının gerçekleşmesine ve insan hayatında üstlendiği rolü yerine getirmesi için dayanmak zorunda olduğu ilk temel kuraldır. Çünkü bu kurala dayanmayan bütün toplumlar cahiliye toplumlarıdır. Dolayısıyla bu toplumlar, Allah'ın hayat için koyduğu metod üzerinde değil de cahiliye metodlarına uymakta ve insanlığın önderliği, doğru yola ileten önderliğin elinde olmayıp, cahiliyenin elinde demektir. İkinci olarak da Allah'ın yolunda onun metodu üzere ve onun hayat metodunu hakim kılmak için gerekli olan kardeşlik üssü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 Demek ki bu kardeşlik, birinci temel kural olan takva ve iman kuralından kaynaklanmaktadır, başka düşünceler, başka hedefler veya çeşitli cahiliye iplerinden birinin etrafında toplanmak olmayıp sadece Allah'ın ipine yani kelamına, metoduna ve dinine sarılmak esasına dayanmak demektir. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılınız, sakın ayrılığa düşmeyiniz. Allah'ın ipine sarılmaktan kaynaklanan bu kardeşlik, Yüce Allah'ın ilk Müslüman cemaate bahşettiği bir nimettir. Yüce Allah, bu ihsanını sevdiği kullarına bahsetmiştir. İşte burada Yüce Allah onlara bu nimetini hatırlatarak cahiliye döneminde nasıl düşman olduklarını hatırlatıyor. Çünkü Medine'de E.V.S. ve Hazreç'ten bir tek düşman bile kalmamıştı. Bunlar Medine'de yaşayan iki Arap kabilesiydi. Araların düşmanlığı teşvik edip bu iki kabilenin bağını koparmak isteyen ve düşmanlık ateşini körükleyen Yahudiler de onlara komşuluk ediyordu, bu yüzden Yahudiler, hiçbir zaman yapamadıkları ve hep onunla yaşadıkları özelliklerine uygun bir ortam bulmuşlardı, ancak İslam'dan başka hiçbir gücün ve toptan sarıldıkları ve onun nimeti sayesinde kardeş oldukları Allah'ın ipinden başkasının bir araya getiremeyeceği, bu kalpleri bir araya getirmek suretiyle Yüce Allah, bu iki kabilesinin kalplerinin arasını uzlaştırmıştır. Tarihi kinlerin, kabileci arzuların, şahsi menfaatlerin ve ırkçı bayrakların, yanında çok küçük kaldığı, Allah yolunda kardeşlikten başka hiçbir güç bu kalpleri bir araya getiremezdi ve ancak, büyük ve Yüce Allah'ın sancağı altında saflar bir araya gelebilir.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 Aynı şekilde onun ipine sarılmak, birinci temel esas, ve kalplerinin arasını uzlaştırmak, ikinci temel esas, suretiyle kardeş olmaları sayesinde, düşmek üzere oldukları ateşin kenarında onları kurtarmasından dolayı Yüce Allah üzerlerindeki nimetini hatırlatıyor. Hani siz bir ateş kuyusunun tam kenarındayken o sizi oraya düşmekten kurtardı. Kur'an-ı Kerim duyguların ve bağların kaynağı olan, kalbe, dayanmakta, aranızı uzlaştırdı, demeyip, kalplerinizi uzlaştırdı, demek suretiyle derin noktalara nüfuz etmektedir. Böylece kalpleri, Allah'ın misakı, ahdi ve eli altında görünümüyle tasvir ediyor, ayrıca içinde bulundukları durumu resmederek, canlı ve beraberinde kalpleri süsleyen hareket halindeki bir sahne şeklinde gözler önüne sermektedir. Siz bir ateş kuyusunun tam kenarındayken, ateşten bir uçurumun içine düşme hareketi meydana gelirken kalpler Allah'ın elini görüp ona tutunarak kurtuluyorlar, uzanıp Allah'ın ipine sarılıyorlar, tehlike ve dehşetten sonra kurtuluş manzarası, bu, beraberinde kalpleri ürpertip titreterek sürükleyen canlı ve hareketli bir sahnedir, neredeyse gözler, bu sahneyi nesillerin gerisinden izleyebilecek gibi oluyor. İbni İshak siretinde ve başka rivayetlerde bu ayetin E.V.S. ve Hazreç hakkında nazil olduğunu anlatır, Yahudilerden birisi E.V.S. ve Hazreçten bir topluluğa rastlar, onların uzlaşmaları ve ittifakları Yahudinin hoşuna gitmez, yanında bulunanlardan birisine yanlarına gidip oturmasını ve bu, az günü, ne'deki savaşlarını hatırlatmasını söyler, adam söylenenleri yapar, böylece toplulukta bulunanların nefisleri hamiyet duygusunu canlandırır. Birbirine kızar ve birbirlerine düşerler. Cahiliye'deki armalarıyla birbirlerini çağırıp silahlarını isterler ve harre denilen yerde buluşmak üzere sözleşirler. Bu durum Resulullah'a haber verilince yanlarına gelip onları sakinleştirdikten sonra ben aranızda olduğum halde cahiliye davası mı? buyurur ve arkasından yukarıdaki ayeti kerimeyi okur. Bunun üzerine her iki taraf da pişman olur, barışıp birbirlerine sarılarak silahlarını bırakırlar, Allah da onlardan hoşnut olur. İşte böyle, Allah onlara açıklıyor onlar da hidayete eriyordu ve böylece ayetin devamında onlar hakkında varit olan Yüce Allah'ın şu sözü gerçekleşmiş oldu. Allah size ayetlerini işte böyle açık açık anlattı ki doğru yolu bulaşınız. Bu olay yeryüzünde beşeriyete önderlik yapmak ve Allah'ın metodu üzere hayatlarını sürdürüp birbirini sevenler arasındaki Allah'ın ipini koparmak için Yahudilerin sarf ettikleri çabanın bir göstergesidir. Rivayet edilen hadise, Allah'ın ipine sarılarak onun hayat için koyduğu metod etrafında bir araya gelecek her Müslüman cemaat için Yahudilerin sürekli kuracakları tuzaklardan bir örnektir. Aynı zamanda bu olay ilk Müslüman Dumanların neredeyse küfre döndürüp birbirinin boyunlarını vuracak noktaya getirerek, etrafında toplanıp kardeş oldukları Allah'ın sağlam ipini koparacak olan ehli kitaba itaat etmenin sonuçlarından biridir. Ayrıca bu ayette surenin akışı içindeki diğer ayetler aynı noktada birleşmektedir. Ancak ayeti kerimenin kapsamı bu olaydan çok daha geniş boyutludur. Ayeti kerime surenin akışı içinde kendisinden önce ve sonra gelen ayetlerle beraber Müslüman safları parçalamak ve her aracı kullanarak aralarına fitne ve ayrılığı yerleştirmek için Yahudilerden kaynaklanan bir çabanın varlığını belirtiyor. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim sürekli olarak Müslümanları ehli kitaba itaat etmekten onların hile ve des lerine kulak vermekten ve onlar gibi ayrılığa düşüp parçalanmaktan sakındırıyor. Bu sakındırmalar, Medine'deki Müslüman cemaatin karşılaştığı Yahudi tuzaklarının şiddetine ve sürekli ayrılık, şüphe ve kargaşa tohumları saçtıklarına işaret etmektedir. Yahudilerin her zamanki uğraşılarıdır. Bugün, yarın, her zaman ve mekanda Müslüman saflar arasında aynı işlevini sürdürecektirler. Müslümanların görevi. Bu iki temel esasa, iman ve kardeşlik, dayanan ve onlarla ayakta kalan, Allah'ın metodunun yeryüzünde ikamesi, hakkın batıla, iyiliğin kötülüğe ve hayrın şerre galip gelmesi için Allah'ın metoduna uygun olarak onun gözetimi altında ve onun elleriyle meydana gelen Müslüman cemaatin görevi ise aşağıdaki ayette belirtiliyor. Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten sakındıran bir ümmet bulunsun. Evet hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü nehyeden bir cemaatin bulunması kaçınılmazdır. Bizzat Kur'an ayetinin ifadesiyle yeryüzünde, hayra çağıran iyiliği emreden kötülüğü nehyeden bir otoritenin bulunması da kaçınılmazdır. Çünkü ayette hayra, davet, olayı söz konusu edildiği gibi iyiliği, emre, ve kötülüğü, nehi, etmek de söz konusu edilmiştir. Bilindiği gibi, davet, otorite olmadan da yerine getir getirilebildiği halde, emir ve nehi ancak bir otorite ile mümkündür. İslam'ın bu sorunla ilgili düşüncesi budur, evet, emr, eden ve nehi, eden bir otoritenin bulunması kaçınılmazdır, birliklerini bir araya getirip Allah'ın ipi ve yolunda kardeşlik bağlarıyla birbirine bağlayan bir otorite, hayra, davet, ve şerden, nehi, üzerine kurulu bir otorite, insan hayatında Allah'ın metodunun gerçekleşmesi için birbirinden ayrılmayan bu iki esas üzerine kurulu bir otorite, evet, yeryüzü. Allah'ın hayat için indirdiği metodunun gerçekleşmesi ve insanlar tarafından bilinmesi hayra, davefi ve iyiliği emr edip, kötülüğü, nehi, eden ve kendisine itaat edilen bir otoriteyi gerektirir, Yüce Allah buyuruyor, biz Resulleri ancak Allah'ın izniyle itaat edilsin diye gönderdik, Allah'ın yeryüzündeki metodu vaaz, irşad ve açıklamalardan ibaret değildir, bu meselenin bir yönü, diğer yönü ise, insan hayatında iyiliği gerçekleştirip kötülüğü yok edecek, toplumun iyi adetlerini hevasına, şehvetine ve menfaatine uyan kişilerin o oyuncağı olmaktan koruyacak, her önüne gelenin kendi görüş ve düşüncesini hayır, iyi ve doğru zannetmemesi için bu iyi adetleri koruyacak emr ve nehi yetkisine sahip bir otoritenin kurulmasıdır. Bu açıdan baktığımızda, tabiatı gereği bazı insanların şehvetleri ve ihtirasları, bazılarının maslahat ve çıkarları, bazılarının gurur ve kibirleriyle çarpışacağından hayra davet etmenin iyiliği emredip kötülüğü nehyetmenin o kadar kolay ve rahat olmayacağını görürüz. Çünkü insanlar arasında zorba diktatörler, baskıcı egemenler, yükselmekten hoşlanmayan alçaklar, sıkıntıya gelemeyen zenginler, ciddiyetten uzak laubaliler, adaleti sevmeyen zalimler, doğruluktan hoşlanmayan sapıklar ve iyiliği reddedip kötülükten hoşlanan insanlar her zaman bulunur, bu yüzden. Hayır galip gelip, iyilik, iyilik olarak ve kötülükte kötülük olarak bilinmedikçe millet kurtulamayacağı gibi insanlık da kurtulamaz, işte bütün bunlar için iyiliği, emredip kötülükten nehyeden ve kendisine itaat edilen bir otoritenin varlığı gerekmektedir. Bu sebepdın Allah'a inanan ve Allah için kardeşlik desteğine dayanan bu sıkıntılı ve zor işe iman ve Allah'tan korkma kuvvetiyle, sonra sevgi ve dostluk güçleriyle göğüs geren bir cemaatin elbette bulunması zorunludur. Yüce Allah, bu görevi yerine getirenler için şöyle buyuruyor, İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. KURTULUŞA ERENLER Şüphesiz ki bu cemaatin varlığı bizzat ilahi metodun gereğidir, çünkü bu cemaat, ilahi metodun teneffüs edildiği, pratik olarak uygulandığı ve hayra davet edenlerin yardımlaştığı ve sorumlulukları paylaşma içinde oldukları en iyi ortamdır. Orada iyilik, hayır, erdem, hakke ve adalet, kötülük ise, şer, aşağılık, batıl ve zulümdür. Orada hayır işlemek serden daha kolaydır ve üstünlüğün zorlukları alçaklıktan daha azdır. Orada hakke batıldan daha güçlü ve adalet zulümden daha yararlıdır. Orada, iyilik yapan birçok yardımcı bulur, kötülük yapan ise orada direniş ve horlanma ile karşılaşır, bu cemaatin değeri, büyük çaba sarf etmeden hakkın ve hayrın gelişeceği ortam olmasındandır, çünkü orada herkes hayır ve hak yardımlasın çevresindeki her şey direnip itiraz ettiği için şer ve batılın büyük zorluk ve meşakkatle geliştiği bir ortam oluşmaktadır. Varlık, hayat, değerler, olaylar, eşya ve şahıslar hakkındaki düşünce öğre ve kök itibariyle İslam düşüncesi bütün cahiliye'den tamamen farklı olduğundan bu düşüncenin kendine özgü bütün değerleriyle yaşadığı bir ortamın varlığı kaçınılmazdır. Evet, cahiliye ortamı dışında bir ortamın ve cahiliye çevresinden farklı bir çevrenin oluşturulması kaçınılmazdır. İslam düşüncesi için var olup onunla varlığını sürdüren bu özel ortamda ancak bu düşünce hayat bulur, özgürlük ve serbestlik içerisinde tabi nefeslerini tenefüs edip kendisine genel olup gelişmesini geciktirecek iç engellerle karşılaşmaksızın gelişir, bu engeller meydana geldiğinde hayra davet, iyiliği emredip kötülüğü nehyetme kurumu bunlara karşı direnir, ancak Allah'ın yolunu engelleyen zorba güç bulunduğunda, Allah'ın dışında onu savunacak kişiler de bulunacaktır. Bu ortam varlık alemi, hayat, değerler, işler, olaylar, eşya ve şahıslar hakkındaki düşüncesini belirlemesi, hayatta karşılaştığı şeyleri değerlendirebileceği bir tek ölçüye müracaat etmesi Allah katından gelen bir tek dinle yönetilmesi ile mümkündür. Böylece bu ortam ve yeryüzünde Allah'ın metodunu gerçekleştirmek esasına dayanan önderliğe tam bir bağlılıkla yönelebilmesi için, iman edip bünyesinde benziyoruz cili bertaraf ettiği, kolaylıkla hareket edip coşkuyla yayılan mutmain, güvenli ve rahat cömertliğin kat kat arttığı, sevgi ve paylaşma esaslarına dayanan Allah yolunda kardeşlik esasları üzere kurulu Müslüman cemaati temsil imkanı bulabilir. Medine'deki ilk Müslüman cemaat bu iki esas üzerine kuruldu. Bu cemaat Allah'ı bilmekte, onun sıfatlarını, vicdanlarda ortaya çıkmasından, ondan hoşlanmaktan, gözettiğini bilmekten ve çok az durumlar dışında sınırsız bir uyumluluk ve duyarlılıktan doğan Allah'a iman, parlak ve saf sevgi, hoş ve güzel dostluk, geniş ve derin dayanışma konularında öyle bir duruma gelmişlerdi ki gerçekten yaşanmış olmasaydı Hayalperestlerin bir ütopyası sayılabilirdi. Evet, muhacir ve ensar arasında gerçekleştirilen kardeşlik gerçek alemde meydana gelmiş bir olay olmakla beraber özü itibariyle rüya ve hayal alemine daha yakındır. Yeryüzünde geçmiş bir vakadır fakat aslında o sonsuz kuzluk ve cennet hayatından bir kesittir. Bu yüzden surenin akışı Müslüman cemaata dönerek onları ayrılıp ve ihtilafa düşmekten sakındırıyor, kendilerinden önce Allah'ın metodunu yüklendikleri halde ayrılıp ihtilafa düşmelerinden dolayı, Yüce Allah'ın liderlik sancağını ellerinden alarak birbirine kardeş olmuş Müslüman cemaate teslim ettiği ehli kitabın durumuna gelmemeleri konusunda uyarıyor, böyle bir durumda, kendilerini bekleyen azabı bildirerek bazı yüzlerin ak, bazısının da kara olacağı günü hatırlatıyor. Yüzü kara olanlar. Sakın kendilerine açık ayetler geldikten sonra parçalanıp çatışmaya düşenler gibi olmayınız, böyleleri için büyük bir azap vardır. O gün kimi yüzler ağırır, kimi yüzler de kararır, yüzleri kararanlara, siz iman ettikten sonra tekrar kafir mi oldunuz, o halde kafir olmanızın karşılığı olarak da bu azabı tadınız, denir. Yüzleri ağıranlara gelince onlar Allah'ın rahmeti içindedirler ve orada sürekli kalacaklardır. Ayet-i Kerime burada, hareket ve canlılık fışkıran Kur'an sahnelerinden birini çiziyor, söz veya sıfatlarla ifade edilemeyip iki canlı insanda, yüzlerde ve simalarda ortaya konan korkunç bir sahnenin karşısındayız, işte şu yüzler, nurla parlamış, müjdeyle coşmuş, müjde ve sevinçle bembeyaz kesilmiş, şunlar da, üzüntüden sararmış, gamdan solmuş ve tasadan simsiyah kesilmiş yüzler, bununla da kalmış üstelik, sürekli azar ve ağlama ile kahrolmaktadırlar. Siz iman ettikten sonra tekrar kafir mi oldunuz, o halde kafir olmanızın karşılığı olarak bu azabı tadın. Yüzleri ağaranlara gelince, onlar Allah'ın rahmeti içindedirler ve orada sürekli kalacaklardır. Böylece sahne Kur'an'ın kendine özgü üslubuyla ifade ettiği gibi, hayat, hareket ve karşılıklı konuşmalarla geçiyor. Böylece Müslüman cemaatin vicdanının ayrılık ve ihtilaftan sakınmasının, iman ve uzlaşma ile gerçekleşen Yüce Allah'ın nimeti olduğu anlamı yer ediyor. Müslüman cemaate hitap eden ayetler, bazı yüzlerin ak, bazısının da kara olacağı günde, o büyük sonun acıklı azabını tatmaları için Ehli kitaba itaat etmekten sakındırıldıkları sonucuna bizi götürüyor. İki grubun varacağı sonucu niteliği açıkladıktan sonra vahyin ve risaletin doğruluğu, kıyamet günündeki ceza ve hesabın ciddiyeti açıklanıyor. Ayrıca, dünya ve ahirette Allah'ın verdiği hükümlerdeki mutlak adaleti, göklerde ve yerde bulunanlar üzerindeki Allah'ın hükümranlığı ve her halükarda bütün işlerin ona döneceği gerçeklerini içeren Kur'an'ın bilinen üslubuna uygun bir açıklama takip ediyor. 108 bunlar Allah'ın ayetleridir, onları sana hakkeyi içerikli olarak okuyoruz, Allah kesinlikle alemlere zulmetmek istemez. 109 göklerde ve yerde olanların tümü Allah'ındır, her işin merci Allah'tır. Bu manzaralar, bu gerçekler, bu sonuçlar, Allah'ın ayetleri ve açıklamaları, evet, bunları biz sana hakke olarak okuyoruz. Bu yerleştirdiği ilke ve değerleri ve umduğu sonuç ve cezaları bakımından haktır. Çünkü bu değerleri ve sonuçları belirlemeye, cezaları koymaya ve kullarına hayat metodu indirmeye yetkili zat tarafından indirilmiştir. Ayrıca hükmü adil olan, göklere ve yere ve her ikisinde bulunanlara emret yetkisine sahip bulunan ve bütün işler sonuçta kendisine dönecek olan Yüce Allah bununla kullarına zulmetmeyi dilememiştir. Aksine, Yüce Allah, yapılan işe karşılık vermekle hakkın gerçekleşmesini, adaletin oluşması ve işlerin celaline layık bir ciddiyetle yürümesini dilemiştir. Yoksa, sayılı günlerin dışında kendine ateşin dokunmayacağını iddia eden ehli kitabın zannettiği gibi değildir mesele. Bundan sonra ayeti kerime Müslümanlara konumlarını, değerlerini ve hakikatlerini öğretmek için kendilerini anlatıyor. Bunun ardından, değerlendirmede onları aldatmaksızın imanın sevabı ve hayrı konusunda umutlandırmak gayesiyle hakikatlerini açıklayarak ehli kitabın vasıflarını anlatıyor. Artık Müslümanlar düşmanları yönünden tatmin olmuşlardır. Onların hile ve savaşları kendilerine hiçbir zarar veremeyecek gibi kendilerine galip de gelemeyeceklerdir, ayrıca onlardan küfredenler için ahirette cehennem azabı da vardır, iman ve takva olmaksızın dünya hayatında infak ettikleri malları da kendilerine bir yarar sağlamayacaktır. Isı Alt Çizgi Am Ümmeti 110 Siz insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz, iyiliği emreder, kötülükten sakındırır ve Allah'a inanırsınız. 111 Onlar size eziyetten başka bir zarar veremezler, eğer sizinle savaşa girişirlerse arkaya dönüp kaçarlar, sonra onlara yardım eden de bulunmaz. 112 nerede olsalar onlara aşağılık damgası vurulmuştur. Yalnız Allah'ın ipine ve insanlar ile yaptıkları antlaşmalara bağlı kalanlar müstesna onlar Allah'ın gazabına uğradılar. Alınlarına perişanlık damgası vuruldu. Bu onların Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve sebepsiz yere peygamberleri öldürmeleri yüzündendir. Çünkü onlar Allah'a baş kaldırmış ve ölçüleri çiğnemişlerdir. 113 ama onların hepsi bir değildir. Kitap ehlinin içinde geceleri ayakta durup Allah'ın ayetlerini okuyan ve secdeye kapanan bir kesim vardır. 114 bunlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emrederek kötülükten sakındırırlar, hayırlı işlere koşarlar, onlar iyi kullardandırlar. 115 onların yaptıkları hiçbir iyilik karşılıksız kalmayacaktır, hiç kuşkusuz Allah takvalıların kimler olduğunu bilir. 116 kafirlere gelince, ne malları ve ne de evlatları kendilerine Allah'a karşı hiçbir fayda sağlamayacaktır, onlar cehennemliktirler, orada sürekli olarak kalacaklardır. 117 onların bu dünya hayatındaki maddi harcamaları, kendilerine zulmetmiş kimselerin tarlası üzerinden eserek bu tarlanın ekinini mahveden dondurucu rüzgara benzer, Allah onlara zulmetmiş değildir, tersine onlar kendi kendilerine zulmetmişlerdir. Bu bölümdeki ilk ayetler, Müslüman cemaati şereflendirerek makamların yükseltip başka hiçbir topluluğun erişemeyeceği özel bir konuma getirmesi yanında onların omuzlarına yeryüzünde ayrı bir görevde yüklemektedir. Siz insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz, iyiliği emreder kötülükten sakındırırsınız ve Allah'a inanırsınız. Ayette geçen ve meçhul sigasından gelen, çıkarılmış, kelimesi ile ifade edilen deyim dikkat çekici bir tabirdir. Bu ifade nerede ise, bu ümmeti gayb karanlıklarından çekip çıkaran ve ötesini Allah'tan başka kimsenin bilmediği sonsuz perdenin ötesinden açığa doğru iten ve her şeyin planlayıcısı latif bir eli işaret ediyor, bu kelime, kendine özgü bir rolü, bir makamı ve bir hesabı olan bu ümmeti varlık sahnesine çıkaran, gidişi gizli ve deprenişi latif bir hareketi tasvir ediyor. Siz insanlar için ortaya çıkarılmış en bayırlı ümmetsiniz, bu Müslüman cemaatin, kendi gerçeğini ve değerini bilmeleri için idrak etmeleri gereken şey budur. Aynı zaman bu cemaat öncü ve önder olarak çıkarılmıştır. Yüce Allah, yeryüzü önderliğinin, iyiliğin emrinde olmasını diler, kötülüğün değil. Bu yüzden Müslüman ümmetin kendi dışındaki cahiliyeye mensup milletlere herhangi bir konuda başvurması, konumuna uygun bir davranış değildir. Ancak diğer milletler Müslümanın akidesine başvurabilirler. Bunlar aynı zamanda yanlarında var olan İslam'daki sağlam inanç, düşünce sistemi, ahlak, marifet ve ilim gibi şeylerden yararlanabilirler. Bu yararlandırma Müslüman'a, bulunduğu konumun ve varlık gayesinin yüklediği bir görevdir. Onun görevi sürekli önde bulunmak ve daima önderlik makamında olmaktır. Bu makamda bulunabilmek için bazı gerekler vardır. Öncelikle iddia ile verilmez, aynı zamanda ehil olunmadık da teslim edilmez, Müslüman cemaat ise gerek itikadi düşüncesi gerekse sosyal düzeniyle bu makama layıktır, ancak bu görevini sürdürebilmesi ve hilafet görevinin hakkını verebilmesi için ilmi ilerleme ve yeryüzünün imarı konusunda da ehil olmalıdır. Bu ümmetin, doğrultusunda hareket ettiği ilahi metot, ondan çok şey istemektedir. Eğer Müslüman ona uyup icablarını yerine getirerek gereklerini ve yükümlülüklerini idrak ederse bu inanç Müslüman cemaati her alanda ileriye götürmektedir. Bu konumun başta gelen gereklerinden biri, beşer hayatının şer ve fesattan korunması ile iyiliği emre ve kötülüğü nehi görevini yerine getirebilmesi için, kendisine özgü bir kuvvetinin bulunmasıdır. Evet, bu ümmet insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmettir. Bu özellik güzel davranmaktan ve sevmekten kaynaklanmadığı gibi tesadüf eseri verilmiş herhangi bir değeri olmayan bir şey de değildir. Aynı zamanda biz Allah'ın çocukları ve sevenleriyiz diyen ehli kitabın dediği gibi özellikleri ve yücelikleri dağıtmak da değildir. Asla yüce Allah bütün bunlardan münezzehtir. Bu din iyilik ve kötülüğün sınırlarını belirleyen, imanla beraber beşer hayatını, kötülükten koruyup iyilik üzere ikame etmek için uygun bir pratiktir. İyiliği emreder kötülükten sakındırırsınız ve Allah'a inanırsınız. Şüphesiz, değerler için sağlıklı bir ölçü koymak ve iyilikle kötülüğe sağlıklı bir tanım getirmek için Allah'a iman gereklidir. Ayrıca bu konuda toplumun uyum içinde olması da yeterli değildir. Çünkü fesat o derece yaygınlaşır ki, ölçüleri bozuk toplumu yanıltabilir. O halde hayır, şer, üstünlük, alçaklık, iyilik ve kötülük hakkında insanlardan herhangi bir neslin üzerinde ittifak ettiği kuralın dışında, bir temele dağılabilir dayanan değişmez bir ölçüye dönmek kaçınılmazdır. İman insanın kendisine varlık ve yaratanıyla olan ilişkileri konusu ile varlığının gayesi ve bu evrendeki gerçek konumu hakkında sağlıklı bir düşünce yerleştirmekle bu ölçüyü gerçekleştirir. İşte bu genel ölçüden ahlaki kurallar doğar. Çünkü, Allah'ın rızasını celbetmek ve onun gazabından sakınmak duygusu insanı bu kuralları gerçekleştirmeye sevk eder. Ay Aynı şekilde Allah'ın vicdanlar üzerindeki egemenliği ve O'nun şeriatının toplum üzerindeki hakimiyeti bu kuralları koruma düşüncesini güçlendirir, sonra iyiliği emredip kötülükten nehyederek Hayra çağıranların bu meşakkatli yolda yürümeleri ve zorluklara güç yetirebilmeleri için kuvvetli bir imana sahip olmaları kaçınılmazdır. Çünkü, bütün dehşet ve azametiyle kötülüğün tautu bütün edepsizliği ve şiddetiyle şehvetin tautu ve habis ruhların alçaklığı, gayretlerin isteksizliği ve arzuların ağırlığıyla karşılaşacaklardır. Bunlara karşılık azıkları sadece imandır, bütün cephaneleri imandır ve destekleri yalnızca Allah'tır, çünkü iman azığından başka bütün azıklar tükenir, iman cephanesinden başka bütün cephaneler patlar ve Allah'ın desteğinden başka bütün destekler yıkılır. Surenin akışı içinde gördük ki, Müslüman cemaate, kendi içinde hayra çağıran iyiliği emredip kötülüğü nehyeden bir grup oluşturmaları görevi veriliyor. Burada ise Yüce Allah Müslümanların tümünü insanlık cemiyetinde tanınmalarını sağlayan bu yüce esasları yaygınlaştırmadıkları sürece gerçek anlamda var olamayacaklarını anlamasını sağlamak için bu sıfatlarla nitelendiriyor. Ortada iki durum var, ya Allah'a imanla beraberler beraber hayra çağırıp, iyiliği emre ve kötülüğü nehyedecekler ki, ancak bu durumda gerçek anlamda varlıkları söz konusu olabilir ve Müslüman ismini hak edebilirler ya da bunlardan hiçbirini yerine getirmeyecekler ve bu durumda da varlıkları söz konusu olamayacağı gibi Müslüman sıfatına da layık olmayacaklardır. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde bu hakikat yerleştirilir, ayrıca aşağıda bazısını aktaracağımız Resulullah'ın birçok sahih emir ve direktifleri mevcuttur. Ebu Said el-Hudri'den, Resulullah'ın şöyle dediğini işittim, sizden biriniz bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin, şayet buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin, ona da gücü yetmezse kalbiyle buz etsin, bu ise imanın en zayıfıdır, Müslim. İbni Mesud, Resulullah'ın şöyle buyurduğunu rivayet eder, İsrailoğulları günaha dalınca alimleri onları nehyettiler, fakat onlar dinlemediler, alimler de onlarla düşüp kalktılar ve yiyip içtiler, Allah da bazısının kalbini bazısına çarptı. Davut'un, Süleyman'ın ve Meryem oğlu İsa'nın dilinden onlara lanet etti, sonra Resulullah oturup şöyle dedi, hayır, nefsim elinde olana yemin ederim ki, siz onları Hakk'a döndürünceye kadar uğraşırsınız, yani şefkat gösteri çevirirsiniz, Ebu Davut ve Tirmizi. Huzeyfe, Ra'nın rivayetine göre Resulullah şöyle buyurdu, nefsim elinde olana yemin ederim ki ya iyiliği emreder, kötülüğü nehyedersiniz ya da Allah üzerinize azabını gönderir de dua edersiniz ama duanızı kabul etmez, tirmizi. İRS İbni Umeyr el Resulullah şöyle buyurdu, yeryüzünde hata işlendiğini görüp de nehyedenler onu görmemiş gibidirler, görmeyip de rıza gösterenler görmüş gibidirler, Ebu Davud. Ebu Said el Resulullah şöyle buyurdu, cihadın en büyüğü zalim sultan karşısında söylenen adalet sözüdür, Ebu Davud, Tirmizi. Cabir b Abdullah Resulullah'tan şöyle rivayet eder: Şehitlerin efendisi Hamza'dır. Bir de zalim sultana karşı emir ve nehiileri tebliğ ederek öldürülen kişidir Müstedrek lil Hakim. Bunlardan başka daha birçok hadis, hepsi de Müslüman toplumda bu özelliğin temel oluşunu ve gerekliliğini yerleştiriyor. Ayrıca Kur'an ayetlerinin yanında bu hadisler, değerini ve hakikatini bilemediğimiz geniş ve planlı bir eğitim ve yöneltmenin unsurlarını içermektedir. Şimdi de bu bölümdeki diğer ayetlerin açıklamalarına dönüyoruz. Eğer ehli kitapta iman etseydi kendileri için daha hayırlı olurdu, onlardan iman edenler vardır ama çoğunluğu fasıktır. Bu ifade ehli kitabın imana gelmesi için bir teşviktir, çünkü, iman etmeleri onlar için hayırlı olacaktır, dünyada, onların birleşmelerine engel olan itikadi düşüncelerinden kaynaklanan ayrılık ve zayıflıktan kurtulmaları bakımından hayırlıdır, çünkü itikadi düşünceleri, hayat için bir sosyal düzenin kuralları olmaktan uzaktır, bu yüzden sosyal düzenlerini bir temele dayandıramadılar, varlık, insan varlığı, sosyal, Sosyal düzen, insanın evrendeki konumu ve amacı hakkında eksiksiz bir yoruma dayanmayan her sosyal düzen aksak ve boşlukta kalmaya mahkum olur. Ayrıca İslam'a iman, onları ahirette mümin olmayanları bekleyen sonuçtan kurtarması bakımından da hayırlıdır. Sonra ayet, onlardan salih olanların hakkını teslim ederek durumlarını açıklamaktadır. Onlardan iman edenler vardır ama çoğunluğu fasıktır. Aralarında, Abdullah B, Selam, Esed B, Ubeyt, Salebe B, Şabe ve Kabbe, Malik bulunan ehli kitaptan bir topluluk iman etmiş ve Müslümanlıkları güzel karşılanmıştı. Burada ayeti kerime onlara kısaca değinmektedir. Daha sonraki ayette tafsilatlı değinilecektir. Çoğunluğu ise, Allah'ın, her birinin kendisinden sonra gelen kardeşine iman etmesi ve yardım etmesi yönünden Nebilerle yap misaka bağlı bulunmamak suretiyle Allah'ın dininden sapmışlardır, ayrıca İsrailoğulları dışında bir resul göndermesinden dolayı onun iradesine teslim olmaktan, bu resule uyup itaat etmekten ve Allah'ın bütün insanlar için irade buyurduğu kanunlarıyla yönetilmekten yüz çevirmelerinden dolayı da Allah'ın dininden sapmışlardır. Medine'de bazı Müslümanlarla Yahudiler arasında çeşitli alanlarda bir takım ilişkiler olduğundan o güne kadar da askeri ve ekonomik bakımından Yahudilerin, zahiri bir kuvvetleri bulunduğunda bazı Müslümanlarca Yahudilerin bu durumu hesaba katılıyordu. Kur'an-ı Kerim, bu fasıkların Müslüman ruhlar üzerindeki etkilerini azaltmak için küfürlerini, günahlarını, isyanlarını ve ayrılığa düşüp bölük pörçük olmalarını dile getiriyor. Devamla Kur'an, Allah'ın üzerlerine alçaklık ve miskinlik damgası vurması yüzünden, içinde bulundukları zayıflıklarını açıklıyor, onlar eziyetten başka zarar veremezler, eğer sizinle savaşa giriş beşlilerse arkaya dönüp kaçarlar sonra onlara yardım eden de bulunmaz.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 Bununla Yüce Allah, müminlere zafer ve sonuçta da selamet vaat ediyor, dinlerine ve Rabbilerine emin olarak bağlandıkları sürece kafirlerin düşmanlıklarından korkmamalarını açıkça ifade ediyor. Onlar size eziyetten başka zarar veremezler, eğer sizinle savaşa girişirlerse arkaya dönüp kaçarlar davanın esasını etkileyecek kadar köklü ve derin bir zarar veremeyecekleri gibi, Müslüman cemaatin yapısına da etkili olup onu yeryüzünden silemezler, sadece çarpışmadan kaynaklanan bir eza ve günlerin geçmesiyle unutulacak bir acı dokundurabilirler, ancak Müslümanlarla savaşa tutuştuklarında yenilmeye mahkumdurlar ve neticede zafer müminlerin olacaktır, onların değil, ayrıca, onlara yardım edecek ve onların müminlere karşı koruyacak kimse de bulunmaz. Bunun sebebi, alınlarına perişanlık damgası vurulmuş olması ve sonuçlarının belirlenmiş olmasıdır. Yeryüzünün her tarafında zelil durumdadırlar. Allah'ın ve müminlerin zimmetine girmekten başka hiçbir şey onları koruyamaz, Müslümanların zimmetine girdikleri zaman kanları ve mallarını haksız yere heder olmaktan kurtardıkları gibi güven ve huzur ortamı da bulurlar, Yahudiler, o zamandan beri Müslümanların zimmetine girmeleri dışında hiçbir yerde rahat yüzü göremediler, buna rağmen, yeryüzünde hiç kimse Müslümana düşmanlıkta Yahudileri geçememiştir, Allah'ın gazabına uğradılar, sanki kendilerine ceza olarak verilen göçten döndükleri zaman bu gazabı taşıyorlardı, alınlarına perişanlık damgası vuruldu, bu perişanlık, vicdanlarının yaşamakta ve duygularında yer etmektedir. Bütün bu olaylar bu ayetin nüzulünden sonra meydana gelmiştir. Müslümanlarla ehli kitap arasında meydana gelen her çarpışmada, dinlerini korudukları, akidelerine sarıldıkları ve Allah'ın metodunu hayatlarında uyguladıkları sürece, zafer Müslümanların olmuştur, düşmanları ise, yenilmiş, horlanmış, ya dinini terk etmiş ya da Müslümanların zimmetine girmişlerdir. Burada Kur'an ı Kerim Yahudilerin bu kaderlerinin dindarlık iddiasında bulunan her topluluğa genelleştirecek sebebini açıklıyor, isyan ve taşkınlık. Bu onların Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve peygamberleri sebepsiz yere öldürmeleri yüzündendir. Çünkü onlar Allah'a baş kaldırmış ve ölçüleri çiğnemişlerdir. Gerek kökten inkar etmek, gerekse hükmüne başvurmayıp pratik hayatta uygulamamak suretiyle Allah'ın ayetlerine küfretmek, peygamberleri ve surenin bir başka ayetinde değinildiği gibi insanlardan adaleti emredenleri haksız yere öldürmek, isyan ve taşkınlık Allah'ın gazabına uğramanın, yenilginin alçaklık ve miskinliğin sebepleri olan meziyetlerdir. Bu özellikler bugün yeryüzünün çeşitli yerlerine dağılmış Kendilerine boş yere Müslüman ismi vermiş Müslüman kırıntılarının arasında oldukça yoğundur, evet, Rabbilerine bu meziyetlerini sunuyorlar, sonuçta da Allah'ın Yahudilere yazdığı, yenilgi, alçaklık ve miskinliğe duçar oluyorlar, onlardan, Müslüman olduğunuz halde yeryüzünde niçin yeniliyoruz, diyenler bunu demeden önce, İslam nedir, Müslüman kimdir, bunları öğrenip sonra diyeceklerini desinler. Ayet-i kerime ehli kitaptan hayırlı bir azınlığı istisna tutmayı da ihmal etmeyerek ehli kitabın hepsinin bir olmadığı gerçeğini ifade ediyor. Aralarında Rabbileriyle olan durumları tıpkı sadık müminlerin durumuna benzeyen ve Allah'ın yanındaki mükafatları salih Müslümanlara verilen mükafatın aynısı olan müminlerin olduğunu bildiriyor. Ama onların hepsi bir değildir, kitap ehlinin içinde geceleri ayakta durup Allah'ın ayetlerini okuyan ve secdeye kapanan bir kesim vardır. Bunlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emredip kötülükten sakındırırlar, hayırlı işlere koşarlar, onlar iyi kullardandırlar. Onların yaptıkları hiçbir iyilik karşılıksız kalmayacaktır, hiç kuşkusuz Allah takvalıların kimler olduğunu bilir. Bu, ehli kitaptan iman edenlerin parlak bir manzarasıdır, şüphesiz onlar, doğru, köklü, tam ve kapsamlı bir imanla inanıp, Müslümanların safına katılarak bu dini korumaya özen göstermişlerdi. Çünkü onlar Allah'a ve ahiret gününe iman etmişlerdi. İmani sorumluluklarını yerine getirip katıldıkları insanlar içerisinden çıkarılmış en hayırlı ümmet Müslüman ümmet ismini hak ederek iyiliği emredip kötülüğü nehyetmişlerdir. Ruhların tamamen iyiliğe yönelterek onu kendilerine yarıştıkları bir hedef yapmışlar ve hep beraber iyiliklere koşmuşlardı, bundan dolayı da salihlerden oldukları ve yüce Allah'ın onların muttakilerden olduğunu bildiğine işaret edilerek, haklarının zayi olmayacağına ve ecirlerinin inkar edilmeyeceğine dair bu doğru söz varit oluyor. Bu manzara, nurlu ufuklardaki parlak aydınlığa özlem duyanların ruhlarında aynı duyguları canlandırmak için bu yüce şahitliğe ve bu doğru söze rağbet edenlerin gözleri önüne seriliyor. Bir yanda bu manzara, diğer yanda ise, Kafirler, sağlam bir hedef ve amaca ulaştırıcı bir yol üzere değildirler, bunlar kendilerinde olmadan ne iyilik ne açık bir düşünce ve ne de idrak edilen ve anlaşılan bir temelleri de yoktur, tam ve kapsamlı doğru bir metoda dayanmayan hayat biçimleri kısa sürekli bir hevanın egemen olduğu bir eğilimden öteye bir şey olmadığından temelsizdir, Allah'a imandan kaynaklanan iyiliğin sağlam ve doğru çizgisine bağlanmadıkları için, için malları, çocukları ve infak ettikleri şeyler onlara dünyada hiçbir yarar sağlamayacağı gibi ahirette de hiçbir şey kazandırmayacaktır. Kafirlerin Hali Kafirlere gelince ne malları ve ne de evlatları kendilerini Allah'a karşı hiçbir fayda sağlamayacaktır, onlar cehennemliktir orada sürekli olarak kalacaklardır.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 Böylece bu hakikat, Kur'an'ın güzel üslubuyla, hareket ve canlılık dolu bir sahne içinde çiziliyor, malları ve çocukları onları Allah'tan koruyamadığı gibi ateşten kurtulmaları için de bir bedel olamaz ve onları ateşten kurtaramaz, onlar ateş ehlidirler, iyilik yapıyoruz zannıyla harcadıkları da dahil, mallarından infak ettiklerinin tümü boşa gitmiştir, çünkü imana bağlanmayan ve imandan kaynaklanmayan hiçbir davranıştır. Devranış iyilik değildir, ancak Kur'an, meseleyi anlatırken bizim gibi anlatmıyor, o, hayat dolu canlı bir sahne çiziyor bire kendimizi ekine hazırlanmış bir tarla karşısında buluyoruz, tarla ekilmiştir, fakat o da ne, bir rüzgar esiyor, soğuk, dondurucu ve kavurucu bir rüzgar, taşıdığı şiddetli soğukla o tarlayı mahvetmiş bile, sözün kendisi bile kızgınlıkla atılmış gibi, etkileyici sesiyle aynı manayı tasvir ediyor ve biz neler olup bittiğini anlamadan ekinin tamamen kökünün kuruduğunu, harap olduğunu görüyoruz. Her şey bir anda olup bitiyor, helak ve yokluk bir anda oluyor, bir de bakıyoruz ki ekinin tümü etrafa saçılmış durumda, işte, görünüşte hayır ve iyilik için infak ediliyor zannını uyandırıyorsa da kafirlerin bu dünyada infak ettiklerinin ve sahip oldukları mal ve evlat nimetlerinin örneği budur, hepsi de helak olup yok olacaktır, karşılığında ne bir menfaat ne de bir meta vardır. Allah onlara zulmetmiş değildir, tersine, onlar kendi kendilerine zulmetmişlerdir. Onlar, hayır ve iyiliğin programını düzenleyen, ona köklü, sağlam ve doğru bir çizgi kazandıran, çizilmiş bir hedefi, anlaşılan bir nedeni ve belli bir programı olan ve hiçbir şeyi geçici duygulara, kapalı arzulara ve sağlam doğru metoda dönmeyen başıboşluklar kat etmemiş ilahi metottan sapan kimselerdir. Onlar, sapıklığı ve dalaleti seçip Allah tarafından uzatılmış ipe sarılmaktan kaçınarak başıboşluğu tercih ettiler. O halde görünürde iyilik yolunda yaptıkları infaklarda dahil bütün amelleri boşa gitmiştir, ekinlerine yokluk isabet etmiştir, malları ve çocukları da onları kurtaramayacaktır. Burada yüce Allah onlara zulmetmiyor, Allah'ın metoduna bağlanmama ve sapıklığa düşmelerinden dolayı onlar kendilerine zulmediyor less. Böylece ayeti kerime iman metoduna bağlanmadıkça ve imandan kaynaklanmadıkça hiçbir çabanın mükafat ve hiçbir çalışmanın değeri olmadığı gerçeğini yerleştiriyor. Bu gerçeği yüce Allah söylüyor ve vicdanlara yerleştiriyor. Bundan sonra insana konuşmak düşmez. Bu gerçek hakkında da hiçbir bilgiye, hidayete ve apaçık bir kitaba dayanmadan Allah'ın ayetlerini tartışanlardan başkası ileri geri konuşamaz. Düşmanı dost edinmek E.H.L.I. kitabın yaşam tarzlarındaki bozukluğu açıklamak, mücadelelerindeki safsatayı ortaya çıkarmak, Müslümanlar için kötülük istediklerini ifade etmek ve kendileriyle mücadeleye girişen, bozulmuş sapıklara hiçbir konuda başvurmaksızın kendi sorumluluklarını yerine getirmeleri konusunda Müslüman cemaate direktif vermekle başlayan bu dersin ve sureden bu uzun bölümün sonunda, tabii düşmanlarından dostlar edinmemeleri ve Müslümanlara düşman oldukları halde sırları ve hayati çıkarları konusunda onlara güvenmemeleri gerektiğine ilişkin Müslüman cemaate yönelik bir uyarı geliyor. Bu uyarı, her zaman ve her yerde kanıtlarını bulabileceğimiz tarzda kapsamlı ve süreklidir. Bunu Kur'an olabildiğince canlı çiziyor. Ancak, Kur'an ehli bu gerçekten çok uzaktadır. İşte bu gafletlerinin sonucunda bunca kötülük, bunca eziyet ve mih net başlarına geldi ve daha da gelecektir. 118 Ey müminler, kendinizden başkasını sırdaş ve dost edinmeyiniz, olanca güçleri ile size zarar dokundurmaya, dirliğinizi bozmaya çalışırlar, karşılaştığınız her sıkıntı onları sevindirir, gerçi kinleri ağızlarından taşmıştır ama kalplerinde saklı tuttukları kin daha büyüktür, eğer düşünecek olursanız size ayetlerimizi açık açık anlattık. 119 işte siz öyle kimselersiniz ki, onları seversiniz, oysa onlar sizi sevmezler, bir de kitabın tümüne inanırsınız, onlar sizinle karşılaştıklarında, inandık, derler fakat kendi başlarına kaldıkları zaman size duydukları öfke yüzünden parmak uçlarını ısırırlar, de ki, öfkenizden ölün, çatlayın, hiç şüphesiz Allah kalplerin içini dışını bilir. 120- Eğer size bir iyilik dokunacak olsa bu onları üzer, eğer başınıza bir kötülük gelse bu yüzden sevinirler, eğer sabreder ve Allah'tan korkarsanız, onların hilesi size hiçbir zarar veremez, hiç şüphesiz Allah'ın bilgisi onların yaptıklarını kuşatmıştır. Bu, gizli duyguları, görünen davranışları ve gidip gelen hareketleri gösteren ve ruhların derinliklerinde görünen izlerini konuşturan net ve mükemmel bir portredir. Bu suretle her zaman ve her yerde benzeri görülen bir insan tipini canlandırıyor. Müslüman cemaatin çevresinde bugün ve yarın, benzer düşman tiplere rastlayacağız şüphesiz. Bunlar, Müslümanların güçlü olduğu ve zafer elde ettikleri zaman sevgi göster içerilerinde bulunurlar, ancak gözleri ve uzuvları bu hallerini yalanlamaktadır. Müslümanlar da bunlara aldanarak onlara sevgi ve bağlılık gösterirler, oysa onlar, Müslümanlar için ızdırap ve fitneden başka bir şey dilemezler, gece gündüz, fırsatını buldukça, Müslümanlara eziyet etmekten, yollarına diken serpmekten onlara hile ve desiseler hazırlamaktan geri durmazlar. Kur'an-ı Kerim'in çizdiği bu manzara, bu harikulade tablo, öncelikle Medine'deki Müslümanlara komşu olan ehli kitabın durumuna uymakta, İslam ve Müslümanlar hakkında besledikleri korkunç kiini, tasarladıkları kötülüğü ve göğüslerinde kaynayan kötü niyetlerini ustaca çizmektedir, üstelik bu dönemde, Müslümanlardan bazıları bu Allah'ın düşmanlarını aldanmakta, onlara sevgiyle yaklaşmakta, Müslüman cemaatin sırları konusunda onlara güvenmekte, onlardan sırdaş, dost ve arkadaş edinmekte ve onlara bu yaklaşımının sonunda korkmaksızın sırlarını açıklamaktadırlar. İşte bu aydınlatma ve sakındırma, Müslüman cemaate, işin gerçeğini göstermekte Müslümanların gösterdiği sevgi ve arkadaşlığın dahi gidermediği tabi düşmanlarının hilelerinden onları korumaktadır. Bu aydınlatma ve sakındırma, belli bir tarihsel dönemle sınırlı olmayıp, her zaman pratik hayatta karşılaşılan sürekli bir hakikattir, şu andaki durumumuz bunu açıkça doğrulamaktadır. Müslümanlar kendilerinden başkasını, yani metot ve araçları itibariyle kendilerinden farklı olan insanları sırdaş edinmemeleri ve onları, güvendikleri sırlarını açtıkları ve danıştıkları bir konumda bulundurmamaları gerektiğine ilişkin Rabbilerinin emrinden habersizdirler, Müslümanlar, Rabbilerinin bu emrinden habersiz olarak bunlara benzer insanları, her işte, her halde ve durumda, her düşüncede, hülasa bütün işleri metod ve yollarında başvurulan merci edindiler. Müslümanlar, Allah'ın sakındırmasından habersiz olarak, Allah'ın ve Resulünün düşmanlarına sevgi beslemekte ve onlara göğüslerini ve kalplerini açmaktadırlar. Yüce Allah ilk Müslüman cemaati olduğu kadar her nesilden gelecek Müslüman cemaatlere şöyle buyurmaktadır. Karşılaştığınız her sıkıntı onları sevindirir, gerçi kinleri ağızlarından taşmıştır, kalplerinde saklı tuttukları kin ise daha büyüktür. Yine şöyle buyurulmaktadır. Siz onları seversiniz oysa onlar sizi sevmezler, bir de kitabın tümüne inanırsınız, onlar sizinle karşılaştıklarında inandık derler, fakat kendi başlarına kaldıkları zaman size duydukları kin ve öfke yüzünden parmaklarını ısırırlar. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Eğer size bir iyilik dokunacak olursa bu onları üzer, eğer başınıza bir kötülük gelse bu yüzden sevinirler. Ardarda arda bu acı deneyimler yüzümüze sert bir tokat gibi çarptığı halde, biz gene ayılmayız, birkaç kere değişik kılıklara bürünen tuzakları ortaya çıkardığımız halde yine de ibret almayız, defalarca, ağızlarından kaçırdıkları ve Müslümanların sarf ettiği sevginin gideremediği ve onlara dinin öğrettiği hoşgörünün bile silemediği kinlerini yaydıkları halde, dönüp onlara kalplerimizi açıyor ve onlardan hayat ve yol arkada ediniyoruz. Onlara hoş görünme kompleksimiz veya onlar karşısındaki ruhsal yenilgimiz o dereceye varmış ki inancımızda onlara hoş görünmek için dinimizden söz etmemeyi yelemiş ve hayat metodumuzu İslam'a dayandırmamaya başlamışız. Bizden önceki Müslümanlarla bu pusuda bekleyen düşmanlar arasında meydana gelen çarpışmalardan söz etmekten korktuğumuz için tarihimizi süslü göstermeye çalışarak gerçek işaretlerini yok etmişiz, işte bu yüzden Allah'ın emrine karşı gelenlerin uğradığı cezaya çarptırılmışız, bundan dolayı alçalıyor, eziliyor ve alay ediliyoruz. Düşmanlarımızı sevindiren sıkıntılara uğruyor ve onların saflarımızda çıkardıkları bozgunculuğa maruz kalıyoruz. İşte Allah'ın kitabı, ilk Müslüman cemaati öğrettiği gibi, bize de, onların tuzaklarından nasıl korunacağımızı, eziyetlerini nasıl bertaraf edeceğimizi ve göğüslerinde gizledikleri, bazanda ağızlarından kaçırdıkları kötülüklerinden nasıl kurtulacağımızı öğretiyor. Eğer sabreder ve Allah'tan korkarsanız, onların hilesi size hiçbir zarar veremez, hiç şüphesiz Allah'ın bilgisi onların yaptıklarını kuşatmıştır. Eğer çok kuvvetliyseler güçleri karşısında, aldatma ve dolambaçlı yollara başvurmuşsalar hile ve tuzakları karşısında sabır, azimet ve direnç gösterip sabır ve prensiplere bağlanmamız gerekir, yıkılmamalı ve zelil olmamalıyız, onlardan beklenen bir kötülükten sakınmak ya da gelecek sevgilerini kazanmak için akidenin bir kısmından veya tümünden vazgeçmemeliyiz. Sonra takva, yalnızca bir olan Allah'tan ve O'nun murakebesinden korkma, hiç kimseyle, Allah'ın, metodunun gerektirdiği durumların dışında buluşmayan ve Allah'ın ipinden başkasına sarılmayan kalpleri Allah'a bağlayan takva, bir kalp Allah'a bağlanınca, O'nun gücünden başkasını küçük görür ve azimetinden gelen bu bağları güçlendirir, dolayısıyla kurtuluş istemek veya şeref kazanmak için hiç kimseye teslim olmaz ve Allah ve Resulüne savaş açmış kimselere sevgi beslemez. İşte yol budur, sabır ve takva, Allah'ın ipine yapışıp sarılmak, bütün tarihleri boyunca Müslümanlar yalnızca Allah'ın kulpuna yapışıp hayatlarında onun metodunu gerçekleştirdikleri sürece üstünlük ve zafer bulmuşlar, Allah onları düşmanlarının tuzaklarından korumuş ve kelimeleri hep yüce olmuştur, aynı şekilde Müslümanlar, bütün tarihleri boyunca, gizli ve açık akideleri ve metodlarıyla savaşan tabi düşman Düşmanlarının kulpuna sarıldıkça, onların sözlerine kulak verdikçe ve onlardan, sırdaş, arkadaş, yardımcı, haberci ve danışman edindikçe, Allah onlara yenilgi tattırmış, düşmanlarını içlerine yerleştirmiş, Boyunlarını onların önünde eğdirmiş ve suçlarının cezasını onlara tattırmıştır. Allah'ın sözünün ebedi ve onun sünnetinin geçerli olduğuna bütün tarih şahittir. Kim, Allah'ın yeryüzünde görünen kanununu görmezlikten gelirse, gözleri zillet, yenilgi ve alçaklıktan başka bir şey görmez. Böylece bu ders ve beraberinde de surenin ilk bölümü sona eriyor, bununla surenin akışı, çatışmanın zirvesine, tam ve kapsamlı ayrılığın doruğuna ulaşıyor. Dersi bitirmeden önce bütün bu düşmanlıklar karşısında İslam'ın hoşgörüsüne ilişkin bir gerçeği açıklamakta yarar vardır, İslam, onlardan sırdaş edinmemeyi emrediyor, ancak Müslümanları düşmanlık, kin, iğrençlik, dizayz ve hile ile karşılık vermeye teşvik etmiyor, yalnızca Müslüman cemaati, Müslüman safları ve Müslüman oluşumu koruyor, sadece çevredekilerden kaynaklanan tehlike karşısında onları korumak ve uyarmak amacı güdülüyor, çünkü Müslüman, insanlarla ilişkilerinde İslam'ın hoşgörüsüne göre davranır, İslam'ın nezafeti doğrultusunda bütün insanlara muamele eder ve bütün insanları bu Evrensel sevgi ve iyilikle karşılar, hileden korunur, ancak hile yapmaz, kinden sakınır, ancak kin beslemez, dininden dolayı kendisiyle savaşıldığı, akidesinden dolayı işkenceye uğratıldığı ve Allah'ın yolundan ve metodundan alıkonulduğu zaman bütün bunlara başvurabilir. Böyle bir durumda, savaşması, fitneyi bertaraf etmesi ve insanları Allah'ın yolundan ve onun metodunu hayatına hakim kılmaktan alıkoyan engelleri ortadan kaldırması istenmektedir. Müslüman intikam için değil Allah yolunda cihad için, savaşır, kendisine eziyet edenlere duyduğu kinden dolayı değil, beşeriyetin iyiliği için savaşır, bu iyiliğin insanlara ulaşmasına engel teşkil eden unsurları devirmek için savaşır, galibiyet, üstünlük ve sömürgecilik için değil, gölgesinde herkesin adalet ve barıştan yararlandığı sağlam düzeni kurmak için savaşır, ulusal bir bayrak dikmek ya da imparatorluk kurmak için değil, bu, birçok Kur'an ayetiyle hadisin yerleştirdiği ve yeryüzünde bu naslar doğrultusunda hareket eden ilk Müslüman cemaatin tarihinin fiilen tercüman olduğu bir gerçektir. Bu metod iyiliktir, İnsanları buna uymaktan alıkoyanlar beşeriyetin en büyük düşmanıdırlar, bu metodun, bunları kovup beşeriyetin önderliğinden uzaklaştırması gerekir, İşte Müslüman cemaatten istenen budur, bir kere bunu en güzel şekliyle yerine getirdi, ancak o, her zaman bu görevini yerine getirmeye çağırılmaktadır, çünkü cihad, bu sancak altında kıyamete kadar sürecektir. Cihad Meydanı Surenin geçen kısmında ortaya konan, mücadele, tartışma, açıklama, aydınlatma, yöneltme ve sakındırma savaşından sonra Surenin akışı meydan savaşına dönüyor, Uhud savaşına. Uhud Savaşı, yalnızca meydanda yapılan bir savaş değildir. Aynı zamanda vicdanlarda da girişilen ve alanı bütün savaş meydanlarından daha kapsamlı olan bir savaştır. Çünkü fiili savaş meydanı, onun görkemli hareket alanının sadece bir yönünü oluşturur. Onun alanı, her yönüyle insanların nefisleri, düşünceleri, duyguları, arzuları, şehvetleri, savunma ve dirençleridir. Orada Kur'an, savaşta savaşçıların Yaralarım tedavi etmesinden daha etkili ve daha kapsamlı bir şekilde en yumuşak ve en derin tedaviyi bu nefislerde gerçekleştiriyor. Önce zafer, arkasından yenilgi, bunlardan sonra da büyük zafer geldi. Kur'an'ın açıkladığı gerçekleri açıkça bilmenin, bariz bir şekilde görmenin ve duyguları bu gerçekler üzerine mükemmel bir şekilde yerleştirmenin zaferiydi bu. Aynı şekilde bu, nefislerin arındırılma işleminin iyice belirlenmesinin ve bundan sonra Müslüman cemaatin Müslüman saflardaki düşünce belirsizliklerinden, değerlerdeki cıvıklık ile duygulardaki karmaşıklıklardan uzak ve serbestçe hareket edebilmesinin zaferiydi bu durum, zafer saflarındaki münafık unsurların büyük ölçüde belirlenmesi, sözlerde, davranışlarda, bilinç ve gidişatta nifak ve doğruluğun ayırıcı özelliklerinin tespit edilmesi ile elde edilmiştir. Böylece imanın, imana çağırmanın ve onun doğrultusunda hareket etmenin yükümlülüklerinin açıklanması ve bütün bunların gereği olarak, bilgi, soyutlanma ve düzenlilik açısından hazırlıklı olunması, bunlardan sonra, yalnızca bir olan Allah'a itaat edip uyulması, yolda atılan her adımda yalnızca Allah'a dayanılması, zafer ve yenilgi, hayat ve ölüm, kısacası her iş ve yönelişte işin Allah'a döndürülmesi gerektiğinin açıklanması ile gerçekleşmiştir. Olayların ve olaylardan sonra gelen kuran direktiflerin gerisinde Müslüman cemaatin çıkardığı bu büyük sonuç, zafer ve ganimetle elde edilecek sonuçla kıyaslanmayacak kadar büyük ve üstün bir sonuçtur. Müslümanlar savaştan zafer ve ganimetle dönmüş olsalardı bile yine de Müslüman cemaat bu önemli sonuca ihtiyaç duyacaktı. Çünkü zafer ve ganimet ile elde edecekleri binlerce sonuçtan bin kere daha fazla bölgesi böyle bir sonuca muhtaçtılar. Aynı zamanda, Müslüman ümmetin bundan çıkardığı ders, bir zafer ve ganimetten elde edilecek sonuçtan çok daha önemli ve daha kalıcıdır. İşte Müslüman saflarda görülen eksiklik, zaaf, cıvıklık ve belirsizliğin ve bu olgulardan kaynaklanan yenilginin ötesindeki Yüce Allah'ın tedbiri, Evet sünnetullaha uygun olarak ve görünen tabi sebepler gereğince ortaya çıkan Yüce Allah'ın ulvi tedbiri, ibret, terbiye, uyanıklık, olgunluk, arındırma, temizlenme, tertip ve düzenden ibaret bu önemli sonucu elde etmesi ve her nesilden gelecek Müslüman ümmetin, zafer ve ganimet de dahil hiçbir kıymetle ölçülmeyecek derecede, tecrübe, gerçekler ve direktiflerden oluşan bu hazineye sahip olması bakımından tamamen Müslüman cemaat için hayırlı olmuştur. Savaşı kuran nefislerden ve bütün Müslüman cemaatı kapsayan hayattan ibaret büyük meydanda başlattı, nihayet savaş yer meydanında sona erdi. Yüce Allah, bu cemaat aracılığı ile ilim, hikmet, bilgi ve basirete dayalı takdirini gerçekleştirdi, dolayısıyla Allah'ın dilediği ve uygun gördüğü oldu, bu tedbirde, zarar, eziyet, imtihan ve acı meşakkatlerin ötesinde büyük bir iyilik gizliydi. Kur'an'ın savaştaki olayları sunuş tarzında dikkati çeken şey, savaş sahneleri, olayların sunulması ve bu sahne ve olaylara ilişkin direktifler ile nefislerin arındırılması, düşünce belirsizliklerinden kişinin kurtulması, şehvetlerin boyunduruğundan, arzuların ağırlığından, kinlerin karanlığından, hataların zulmetinden, hırs ve cimriliğin zaafından ve gizli arzulardan kurtulmasına yönelik diğer direktifler arasında harikulade uygunluktur. Aynı şekilde, fiili savaşın ardından, faizden ve onun yasaklanmasından, şuradan ve savaşın kötü sonuçlarındaki açık etkisine rağmen istişarenin teşvikinden söz edilmesi de dikkat çeken bir husustur. Sonra, insanın nefsi ve insan hayatı içinde, Kur'an metodunun hareket ettiği sahanın genişliği, hareket noktalarının çokluğu ve Kur'an metodunun bunlara nüfuz edip olağanüstü bir olgunluğa ulaştırması. Ancak, bu Rabbani metodun tabiatını kavrayamayanlar, bu uygunluktan, bu genişlikten, bu etkileşimden ve bu olgunluktan hiçbirine hayret etmezler, çünkü İslami harekette savaş alam, yalnızca silahın, atların, adamların ve, Mühimmatın savaş hazırlıklarının ve taktiklerin söz konusu olduğu alan değildir. Bu sınırlı savaş, vicdanlarda ve Müslüman cemaat için bir sosyal düzen oluşturma alanında girişilen savaştan ayrı düşünülemez. Vicdanların arındırılması, kurtarılması, soyutlanması ve kendisini bağlayıp Allah'a koşmasına engel olan tüm bağlardan özgür olabilmesi için bunlar arasında sağlam ilişkiler vardır. Aynı şekilde Müslüman Cemaatin Allah'ın sağlam metodu uyarınca üzerine bina edildiği düzenleme konuları bakımından da kuvvetli bağlar söz konusudur. Bu arada ilahi metot, yalnızca egemen düzende değil, hayatın her alanında şurayı gerekli görür. Yine bu metot faize değil, yardımlaşmaya dayanır. Çünkü yardımlaşma ve faizin aynı sistemde bir arada olmaları mümkün değildir. Savaştaki Hakikatler Kur'an Müslüman cemaati çatışmanın ışığında tedavi etmektedir. Ancak dediğimiz gibi çatışma savaş anıyla sınırlı değildir. Aksine çatışma alanı bundan çok daha büyüktür. Beşer nefsini ve pratik hayatım içine almaktadır bu alan. Bu yüzden ayeti kerime faize yönelmekte ve onu yasaklamakta, gizli açık infak etmeyi ele almakta, teşvik etmektedir. Allah'a ve Resulüne itaat konusuna geçmekte ve bunları rahmete bir neden kılmaktadır. Ardından öfkeyi yenmeye ve insanların kusurlarını bağışlamaya değinmekte, iyilik yapmaya, tevbe ve istiğfar ile hatalardan arınmaya ve hatalarda ısrar etmemeye geçmekte ve bunların tümünü Allah'ın hoşnutluğunun nedeni kılmaktadır. Ayrıca, Resulullah'ın, salat ve selam üzerine olsun, merhametli oluşunu ve bunun ilahi rahmetin bir numunesi olduğunu açıklamaktadır. Ayrıca şuranın Kaynağına ve onun en zor zamanlarda bile uygulanmasına değinmektedir, aynı şekilde ihanet edilmemesi gereken emanete değindiği gibi savaştan sonra nazil olan ayetlerin bitiminde cömertliğe ve cimrilikten sakındırmaya geçmektedir. Evet bütün bunlara değinmektedir. Çünkü bunlar, Müslüman cemaati bütün genişliğiyle fiili savaşı da kapsamakla beraber, sadece onunla sınırlı kalmayan, daha kapsamlı ve büyük zafer elde edebilmek için son derece yorulmayı gerektiren savaşa hazırlamaktadır. Bu savaşta nefislere, şehvetlere, arzulara ve isteklere karşı galibiyet gerekmektedir. Bunlar kitlenin hayatını üzerine kuracağı evrensel sistem ve değerlerindedir yerleştirmekte zafere götüren unsurlardır. Bütün bunlara beşeri varlık ve çabaları karşısında bu akidenin tekliğine işaret etmek ve bunları bir tek eksene, yalnızca Allah'a ibadet ve kullukta bulunma eksenine döndürmek ve bu konularda hassasiyet ve takva ile Allah'a yönelmek için değinmektedir. Aynı zamanda, bunlara her halükarda beşer varlığına hükmeden Allah'ın metodunun tekliğine değinmek ve bu metodun ışığında bu durumların birbiriyle olan ilişkisine işaret işaret etmek için değinilmektedir. Nitekim bunlar, insani faaliyetleri tümünün sonucunun birliğine, nefis hareketlerinden her birisinin ve sosyal düzenin her bör parçasının bu sonuç üzerindeki etkisine değinmek için de serdedilmektedir. O halde, bu kapsamlı direktifler, çatışmadan ayrı değerlendirilemezler, çünkü nefis, bilinçlenme, ahlak ve sosyal sistem alanında girişilen savaşta zafer elde etmedikçe, fiili savaş alanında da zafer kazanamaz. Uhud'da iki topluluğun karşılaştığı gün geri dönenler bazı günahları yüzünden şeytanın mağlup ettiği kimselerdi, peygamberlerinin arkasında akide savaşlarında zafer elde edenler ise, savaşa, günahlardan tevbe edip Allah'a sığınarak ve onun sağlam desteğine yapışarak başlayanlardır. O halde, günahlardan arınmak, Allah'a yapışmak ve onun rahmetine dönmek zafere hazırlıklı olup savaş alanından ayrı bir konumda değerlendirilemezler. Aynı şekilde faiz düzenini atıp sosyal yardımlaşmaya dayalı düzene dönmek zafer hazırlığı olduğu gibi, yardımlaşma esasına dayalı toplumlar, faiz toplumundan daha çok zafere yakındır. Ayrıca, öfkeyi yenmek ve insanları bağışlamak zafere hazırlıktır. Nefse hakim olmak, savaş için bir güç olduğu gibi, dayanışma ve sevgi, hoşgörülü bir toplumda yaptırım gücü olan önemli bir unsurdur. Ayrıca baştan sona surenin akışının dayandığı ve her şeyi oraya döndürdüğü gerçeklerden biri de Allah'ın takdiri ve bu noktada kesin ve kati bir şekilde düşünceyi düzeltme gerçeğidir. Aynı zamanda surenin akışı insanların çalışma ve faaliyetleri, yanlış ve doğruları, itaat ve isyanları, metoda uymaları ya da ondan kaçınmalarının sünnetullahın gereğince değerlendirmek, bundan sonra bunları Allah'ın gücüne bir perde, onun iradesine bir araç ve onunla dilediğini gerçekleştirdiği kaderinde bir uygulamacı olarak değerlendirmek gerçeğine de dayanmaktadır. Sonra ayeti kerime Müslüman cemaate zafer konusunda herhangi bir etkilerinin söz konusu olmadığını belirtmekte ve bunun kendi çabalarından öte Allah'ın tedbirine göre cereyan eden kaderine bağlı olduğunu hatırlatmaktadır. Ayrıca insan çabasının mükafatının yüce Allah'a ait olduğunu da belirterek su yeryüzü eşyalarından hiçbirinin zafer meyvesini devşirmede etkilerinin olmayacağını bildirmektedir. Aynı zamanda da yüce Allah'ın zafer vermeyi dilerken de onun özelliğini hesap ederek vermediğini, daha çok gerçekleşmesini dilediği yüce hedefler için verdiğini bildirmektedir. Yenilgi de öyle, nefislerin arındırılması, safların ayrılması, gerçeklerin açığa çıkması, değerlerin belirlenmesi, ölçülerin yerleştirilmesi ve görmek isteyenlere kanunların açıklanması gibi yüce Allah'ın hikmet ve ilim ile takdir ettiği amaçların gerçek için Müslüman cemaat içinde meydana gelen eksiklik ve aşırılıklara uygun olarak sünnetullah doğrultusunda meydana gelmektedir. Zaferin tamamen Allah'ın ve O'nun metodunun olması ve bütün çabaların Allah'ın ve O'nun metodunun uğrunda olması için, nefislere galip gelmek, hevayı yenmek, şehvetlere hakim olmak ve insanların hayatında Allah'ın dilediği hakkı yerleştirmekten ibaret olan Rabbani metodun esaslarına dayanmadığı sürece askeri, siyasi ve ekonomik zaferlerin İslam nazarında hiçbir değeri ve ölçüsü yoktur, aksi takdirde, Cahiliyenin yine cahiliyeye karşı zafer kazanması söz konusu olur ve bunda da hayat ve insanlık için bir hayır yoktur. Hakke bayrağının Hakke için yükseltilmesi haktır sadece, Hakke ise, tektir, birden fazla değil, Hakke Allah'ın biricik metodudur. Bu kayınatta ondan başka da Hakke mevcut değildir. Öncelikle beşer nefsinde ve pratik hayat nizamı alanında tamamlanmadığı sürece, Hakk'ın zaferi de gerçek deşemez, nefis kendi şahsında şahsi payından arzu ve şehvetlerinden pislik ve kinlerinden kayıt ve bağlarından kurtulduğu ve bu ağırlık ve kementlerden azade bir şekilde Allah'a koştuğu. Zaman üzerine düşen çaba ve faaliyeti yerine getirdikten sonra bütün işleri Allah'a bağlamak için bütün güçlerinden, araçlarından ve sebeplerinden sıyrıldığı zaman, bütün işlerinde Allah'ın metoduna uyduğu ve bu uygulamayı cihad ve zaferinin amacı saydığı zaman, ancak bütün bunlar tamamlandığı zaman, savaş alanında veya siyasi sahalarda ya da ekonomik alanlarda elde edilen zafer Allah'ın ölçüsüne göre zafer. Sayılabilir, yoksa, Allah'ın yanında hiçbir önem ve değeri bulunmayan cahiliyenin bir başka cahiliyeye karşı üstünlük sağlamasından başka bir şey meydana gelmiş olmaz. İşte bu yüzden, Uhud günü meydana gelen çatışmadan sonra inen ayetlerdeki geniş kapsamlılık ve uygunluk bu gerçeği açıklamak içindi, Uhud'daki fiili çarpışma İslam'ın savaş cephelerinden sadece birini oluşturur. Uhud Savaşı değerlendirilen konuları ve direktifleri gereği gibi kavrayabilmemiz, olay ve hadiseleri algılamada Kur'ani terbiye yöntemini göz önünde bulundurabilmemiz için savaşta meydana gelen olaylar üzerinde varit olan Kur'ani değerlendirmeyi sunmadan önce Sîret rivayetlerinde geçen savaştaki olayları özetlememiz yerinde olur. Müslümanlar Bedir'de savaşın meydana geldiği şartlara göre mucize Kabil'in kesin bir zafer elde etmişlerdi. Yüce Allah, Müslümanların eliyle küfrün önderlerini ve Kureyş'in liderlerini öldürtmüştü. İleri gelenlerin Bedir'de yok edilmesinden sonra Ebu Süfyan Kureyş'e önderlik ediyordu. Müslümanlardan intikam almak için hazırlıklara başladı. Bu arada Kureyş'in ticaret mallarını taşıyan Kervan, Müslümanların eline düşündü düşmekten kurtulmuştu, müşrikler de kervanda bulunan malları Müslümanlarla yapılacak savaşın hazırlıklarına harcamak üzere ayırmayı kararlaştırdılar. Ebu Süfyan, Kureyş'ten, onların müttefiklerinden ve Ahabiş, bunlar Bedevilerden olup Kureyşlilerle Ahbaş denilen yerde ittifak yaptıkları için bu isimle anılmışlardır, denilen Bedevilerden oluşan yaklaşık 3000 kişilik bir orduyla, kendilerini teşvik etmek ve savaştan kaçmalarını önlemek için yanlarına kadınlarını da alıp Hicri 3. senenin Şevval ayında Medine'ye yönelerek Uhud dağı yakınlarında konakladı. Resulullah, salat ve selam üzerine olsun, ashab düşmana karşı çıkmak ya da Medine'de beklemek hususunda istişarede bulundu. Resulullah, Medine'den çıkmayıp orayı siper edinmek amacındaydı. Buna göre düşman Medine'ye girecek olsa Müslümanlar sokak başlarında, kadınlar da damların üzerinde savaşacaklardı. İmam İbni Kayyım el-Cezviye'nin Zadul Mit isimli eserinde anlattıklarına dayanarak bu görüşün Resulullah, Resulullah'a ait olduğu sonucuna vardık. Bu görüşü münafıkların başı Abdullah B. Ubeyde uygun görüyordu. Ancak, çoğunluğu Bedir Savaşı'na katılmamış gençlerden oluşan büyük bir topluluk, düşmanı Medine'nin dışında karşılamayı istiyorlardı, bu doğrultuda görüş bildirip ısrar ettiler, çoğunluğun bu görüşte olduğu anlaşılınca Resulullah kalkıp evine, Ayşe'nin Allah ondan razı olsun evine, gitti, zırhını kuşanarak topluluğun yanına döndü, ancak toplulukta tereddüt baş göstermişti, yoksa Medine'nin dışında düşmanı karşılamaydı istemekle Resulullah'ı gücendirdik mi? demeye başladılar, Resulullah'a, ya Resulullah şayet Medine'de beklemeyi istiyorsan istediğini yap, dediler, bunun üzerine Resulullah bir peygamber zırhım kuşandıktan sonra onunla düşmanları arasında. Allah hükmünü uygulamayıncaya kadar çıkarması yakışık almaz buyurdu, bu şekilde onlara peygamberliğe yakışan güzel bir ders veriyordu, çünkü istişarenin bir zamanı vardır, ondan sonra, azmedip kararlaştırılanı yapmak ve Allah'a tevekkül etmek gerekir, artık tereddüt gösterip yeniden istişarede bulunarak görüşler arasında tercih yapmanın bir anlamı kalmaz, işleri amacına uygun olarak yaptıktan sonra Yüce Allah dileğiyle, sonucu takdir edecektir. Resulullah salat ve selam üzerine olsun rüyasında kılıcında kırık olduğunu bir sığırın kesildiğini ve kendisinin de ellerini sağlam bir zırha soktuğunu görmüştü. Kılıçtaki kırı ailesinden birinin ölmesine, sığırın kesilmesini ashabından bir grubun öldürülmesine ve zırhı da Medine'ye yordu. Demek ki Resulullah savaşın sonucunu önceden görmüştü. Buna rağmen şura sistemini şuradan sonra karara göre hareket etme sistemini uyguluyordu, çünkü o, bir ümmeti eğitiyordu, ümmetler ise, olaylar ve olaylardan elde edilen tecrübe birikimiyle eğitilirlerdi, üstelik Resulullah, Allah'ın takdirine göre hareket ediyordu, yüce Allah'a bağlı olan kalbinde hissettiği gibi duygularını ve kalbini dayandırdığı yüce takdir doğrultusunda hareket ederdi. Resulullah, salat ve selam üzerine olsun, İbni Ümmü Mektumu Medine'de kalanlara namaz kıldırması için bırakarak ashabından bin kişilik bir kuvvetle yola çıktı, Medine ile Uhud arasına geldiklerinde, münafıkların başı Abdullah B., Ubey askerin üçte birini yanına alarak Resulullah için, gençleri dinleyip bana muhalefet ediyor, diyerek ordudan ayrıldı, Abdullah B., Amr B., Haram Cabir B., Abdullah'ın Allah ondan razı olsun, peşlerine düşerek serzenişte bulunup dönmeye teşvik etmek amacıyla, gelin Allah yolunda savaşın ya da savaşanları koruyun, dediyse de onlar, şayet sizin savaşacağınızı bilsek dönmezdik, dediler, bunun üzerine Abdullah onlara kızıp geri döndü. Ensardan bir grup, müttefikleri olan Yahudilerden yardım istemek konusunda Resulullah'tan müsaade istedilerse de o bunu kabul etmedi, çünkü savaş, iman ile küfür arasında meydana geliyordu, bundan Yahudilere ne, gerçek anlamda ona tevekkül edildiği ve kalpler onun adına her şeyden arındığı zaman zafer Allah'tandır, Resulullah, salat ve selam üzerine olsun, bizi kısa yoldan onların yanına götürecek biri var mı, diye buyurdu, bunun üzerine ensardan bazıları, onları Uhud'daki bir vadinin kenarına kadar getirip konaklattılar, sırtlarını Uhud'a vermişlerdi, Resulullah, emretmedikçe kimsenin savaşmamasını buyurdu. Sabah olunca Resulullah 50 tanesi atlı olan 700 kişiyi savaşa hazırlamaya başladı. Sayıları 50 kişi olan okçuların başına Abdullah B. Cübeyr'i dikerek, onu ve arkadaşlarını, bulundukları yeri korumaları, askerin kartallar tarafından kapılıp götürüldüklerini görseler bile yerlerinden ayrılmamaları ve ordunun arkasındaki bir yerde mevzilenmeleri dolayısıyla Müslümanlara arkadan saldırmamaları için müşrikleri ok yağmur tutmaları konusunda siki sıkıya tembihledi. Resulullah sancağı Musab B, Umeyre Allah ondan razı olsun, verdi, ordunun bir kanadına Zübeyir B, Avvamı, diğer kanadına da Munzir B, Amr'ı kumanda etmek üzere görevlendirdi, gençleri ön tarafa aldı, Abdullah B, Amr, Usame B, Zeyd, Useit B, Züheyr, Berra B, Azib, Zeyt B, Erkam, Zeyt B, sabit Urabe B, EVS ve AMRB, Hazzam gibi küçükleri ise geri çekti ancak kendisine güçlü olduklarını gösteren ve yaşları 15 olan Samer B, Cundep ve Rafi B Hudeyce savaşmak için izin verdi. Kureyş ise 200 tanesi atlı olmak üzere 3000 bin kişilik bir orduyla savaş düzeni alıyordu, ordunun sağ kanadına Halit B, Velid, sol kanadına da İkrime B, Ebu Cehil kumanda ediyordu. Resulullah, kılıcını savaşta büyük bir kahramanlık ve cesaret gösteren Ebu Ducane Semmak B, Harşe'ye vermişti. Çatışma başlıyor müşriklerden ilk defa ortaya atılan Ebu Amir el Fasık oldu. Cahiliyede EVS kabilesinin başkanı olan bu adama rahip derlerdi. Ancak Resulullah salat ve selam üzerine olsun ona Fasık adını vermişti. İslam geldiği zaman yüz çevirip Resulullah'a düşmanlığı açığa vurarak Medine'nin dışına çıkmıştı. Kureşe sığınarak onları kışkırtıp Resulullah'la savaşmaya teşvik ediyordu. Ayrıca kavmi kendi kendisini görürse ona yönelip itaat edeceklerini de Kureyş'e vaat ediyordu. Bu yüzden, Uhud Savaşı'nda ilk olarak Müslümanların karşısına çıkan o oldu, kavmine seslenerek kendisini tanıttı. Ancak kavmi kendisine ''Allah senin gözünü kör etsin ey fasık'' diye karşılık verince ''benden sonra kavmime kötülük isabet etmiş'' diyerek Müslümanlarla şiddetli bir savaşa girdi. Savaş başlayınca, Ebu Dücane el-Ensarı, Talha B., Ubeydullah, Hamza B., Abdülmuttalip, Ali B., Ebu Talip, Nadir B., Enes ve Saad B., Rebi güzel bir sınav veriyorlardı. Başlangıçta, kafirlerin karşısında üstünlük Müslümanlarındı, kafirlerin önde gelen savaşçılarından 70 tanesini öldürmüşlerdi, Allah'ın düşmanları yenilmiş ve karılarının yanına kadar gerisin geri kaçıyorlardı, hatta kadınları bile ayaklarına dolaşan eteklerini toplayıp kaçıyorlardı. Okçular, müşriklerin yenilip dağıldıklarını görünce Resulullah'ın ayrılmamalarını emrettiği mevzilerini ''Ey kavim, ganimet, ganimet'' diyerek terk ettiler, kumandanları Resulullah'ın sözünü hatırlattıysa da dinlemediler, onlar müşriklerin bir daha geri dönemeyeceklerini sanarak ganimete koştular, böylece Uhud'da düşmanın kolayca gireceği geçidi boş bıraktılar. O esnada Halit B. Velit bunu sezdi ve müşrik süvarilerle bir değerlendirme yaptı, geçidi boş bulunca da arkadan Müslümanlara saldırdılar, müşriklerden kaçanlar, Halit ve süvarilerinin Müslümanlara karşı üstünlük sağladıklarını görünce geri dönüp Müslümanları çepeçevre sardılar. Bunun üzerine savaşın seyri değişti, şartlar Müslümanların aleyhine dönüştü, saflarda bir dağınıklık ve beklenmedik bu dehşet karşısında bir panik ve çalkalanma baş göstermişti, ölenlerin sayısı artıyordu, Müslümanlardan Allah'ın şehitlik nasip ettikleri şehadete ermiş ve müşrikler Resulullah'a, salat ve selam üzerine olsun, kadar yaklaşmışlardı, onun yanında ölünceye kadar savaşan ve parmakla sayılacak kadar, kadar az olan bir grubun dışında kimse kalmamıştı. Resulullah'ın yüzü yaralanmış, sağ alt çenesindeki azı dişi kırılmıştı. Miferi başını yaralamış ve yan düşene kadar müşrikler kendisine taş atmışlardı. Sonunda Ebu Amir B., Fasın Müslümanların düşmesi için kazdığı ve üzerini örttüğü bir çukura düşmüştü. Miferinin halkalarından iki tanesi de yanağına batmıştı. Müslümanların içine düştüğü bu panik anında, birisinin, Muhammed öldürüldü diye bağırması, geri güçlerinin de dağılmasına, gerisin geri dönerek içine düştükleri yes ve bitkinlikten savaşamaz duruma gelmelerine neden olmuştu. İnsanların çözülüp kaçtığı bir zamanda Enes B., Nadir gevşememiş, Ömer B., Hattab, Talha B., Ubeydullah, Muhacir ve Ensardan bazılarının oluşturduğu savaştan el çeken grubun yanına kadar gelerek, ne diye oturuyorsunuz diye bağırmıştı. Onlar da, Resulullah öldürüldü diye karşılık vermişlerdi. Bunun üzerine, ondan sonra yaşayıp da ne yapacaksınız? Kalkın ve Resulullah'ın öldüğü şey uğurda siz de ölün, demişti, arkasından müşrikleri karşılarken Saad B, muazar rastlamış, ya Saad cennetin kokusu ne hoş, andolsun bu kokuyu Uhud dağının altından alıyorum, demiş ve sonuna kadar savaşarak ölmüştü, vücudunda yetmiş küsur darbe tespit edilmişti, kız kardeşi dışında kimse tanıyamamıştı, o da parmak uçlarından tanıyabilmişti. Ardından Resulullah, salat ve selam üzerine olsun, Müslümanlara doğru hareket etti. miferinin altında onu ilk tanıyan Kabbe, malik oldu, görür görmez de var gücüyle, müjdeler olsun Müslümanlar, işte Resulullah diye bağırdı. Bunun üzerine Resulullah susmasını işaret etti. Müslümanlar etrafına toplanarak beraberce halkın yanına yürüdüler. Bunlar arasında Ebu Bekir, Ömer ve Haris B, Samme el-Enseye, gibi birkaç sahabi bulunuyordu. Tepeyi tırmanırken Resulullah Ubeybe, Halefi Ud adını verdiği ve çok sevdiği atın sırtında gördü. Bu adam, atını, onun sırtında Muhammed'i öldüreceğim diyerek beslerdi. Resulullah bunu duyunca, inşallah onu ben öldüreceğim, buyurmuştu. Bu esnada onunla karşılaşınca Haristen mızrağı alarak bununla Allah'ın düşmanına köprücük kemiklerinden isabet ettirdi. Adam öküz gibi bir bağırarak kaçtı, Resulullah'ın önceden dediği gibi öleceği kesinleşmişti, çok geçmeden atının yolunda öldü. Ebu Süfyan tepenin üzerine çıkarak, Muhammed aranızda mı, dedi, Resulullah Müslümanlara cevap vermemelerini emretti. Arkasından Ebu Kuhafe'nin oğlu Ebu Bekir aranızda mı? dedi. Müslümanlar cevap vermedi. Ardından Ömer B. Hattab aranızda mı? deyince yine kimse cevap vermedi. Da bu üçünden başkasını sormadı. Sonra kavmine dönerek bu onlara yeter dedi. Hazreti Ömer Allah ondan razı olsun. Kendini tutamayarak ey Allah'ın düşmanı saydıklarının hepsi de sağdır. Allah senin hoşlanmadığını başına getirecektir, dedi Ebu Süfyan, halk arasında şöyle bir söz vardır, bunu ben emretmediğim gibi kötülüğü de bana dokunmaz, dedi, bununla karısı Hint'in Hazreti Hamza'nın Allah ondan razı olsun cesedine yaptıklarını işaret ediyordu, bilindiği gibi Hazreti Hamza, vahşi tarafından öldürüldükten sonra Hint, karnını yarmış, ciğerini çıkararak kanını emip tükürmüştü. Sonra, Hubble yücedir, dedi, bunun üzerine Resulullah, salat ve selam üzerine olsun, ona cevap vermeyecek misiniz, dedi, Eşap ne diye cevap verelim, deyince, Allah daha yücedir, Allahu ekber, Allah en büyüktür, deyin, buyurdu, bu sefer, bizim uzzamız var, sizin yok, dedi, Resulullah, tekrar, cevap vermeyecek misiniz, deyince nasıl cevap verelim, dediler, o da, bizim dostumuz, Efendimiz Allah'tır, Sizinse yok, deyin, dedi. Ebu Süfyan bugün, Bedir'e karşılıktır ve savaş sıra iledir deyince, Hazreti Ömer, Allah ondan razı olsun, ancak biz eşit değiliz, bizim ölüler cennette sizinkiler ateştedir, dedi. Savaş bitip müşrikler dönünce Müslümanlar, onların, oradakileri esir atmak ve mallarını yağmalamak için Medine'ye saldıracaklarını sandılar, bu onların gücüne gitmişti, bunun üzerine Resulullah, salat ve selam üzerine olsun, Ali B, Ebu Talib'e, git onları takip et, ne yaptıklarını ve amaçlarının ne olduğunu öğren, şayet atlarından inip develerine binmişlerse Mekke'ye gidiyorlardır, fakat atlarına binip develerine Sürüyorlarsa Medine'ye gitmek niyetindedirler, nefsim elinde olana and olsun ki, şayet amaçları Medine'ye gitmekse mutlaka onları izler, sonra da orada işlerini bitiririm, dedi. Hazreti Ali şöyle diyor, ne yaptıklarına bakmak için onları takip ettim, atlardan inip develere bindiklerini ve Mekke'ye yöneldiklerini gördüm. Biraz yol aldıktan sonra birbirlerini kınamaya başladılar, bazısı, hiçbir şey yapamadık, güçlerini, birliklerini kırmışken bırakıp geldiniz, oysa onları size karşı tekrar bir araya getirecek liderleri hala duruyor, dönün köklerini kazıyalım, diyordu. Resulullah, salat ve selam üzerine olsun. Bunu haber alınca halkı çağırdı ve onları düşmanlarının üzerine yürümeye hazırladı. Şöyle diyordu, savaşa katılanlardan başkası bizimle gelmesin. Abdullah B. Ubey, seninle geleyim, dedi. Resulullah, hayır, dedi. Onca yara almalarına ve korkmalarına rağmen Müslümanlar işittik ve itaat ettik diyerek emrini yerine getirdiler. Cabir B. Abdullah izin isteyip, ya Resulullah, gördüklerini görmeyi çok istiyorum. Uhud günü babam beni kızlarının yanında bırakmıştı, izin ver seninle geleyim, dedi. Bunun üzerine Resulullah ona izin verdi. Ardından, Resulullah ve beraberindeki Müslümanlar, Hamraül Esed denilen yere kadar yürüdü. Orada Mabet B, Ebu Mabet Huzayi, Allah ondan razı olsun ile karşılaştılar. Resulullah ona Ebu Süfyan'a gidip onu korkutmasını emretti. Mabet, Ravha denilen yerde Ebu Süfyan'a ulaştı. Mabet'in Müslüman olduğunu bilmiyorlardı ona, ey Mabet, geride ne var, o da, Muhammed ve arkadaşları size çok kızmışlar, daha önce görülmemiş bir kalabalıkla geliyorlar ve önceden ondan ayrılan arkadaşları da pişman olup ona katılmışlar, dedi, bunun üzerine Ebu Süfyan, neler söylüyorsun, dedi, Mabet, bana göre ordu şu tepenin ardından çıkmadan çekip gitmeniz daha iyi olur, dedi, Ebu Süfyan, vallahi, köklerini kazımak için tekrar toplanmış dedi, bunun üzerine mabet, böyle yapma, sana nasihat ediyorum, dedi, onlar da Mekke'ye geri döndüler. Ebu Süfyan yolda Medine'ye gitmek isteyen müşriklere rastladı, onlardan birine, yolculuğun bitip Mekke'ye döndüğünde yükünü kuru üzümle doldurmam karşılığında Muhammed'e şu mesajı iletir misin, dedi, o da, evet, deyince, Muhammed'e, onun ve ashabının kökünü kazımak için yeniden toplandığımızı, söyle, dedi, bunu Müslümanlara iletince, Allah bize yeter, o ne güzel dosttur, işte bu onların elinden gelmez, dediler, Müslümanlar orada üç gün beklediler, sonra müşriklerin Mekke'ye dönüp uzaklaştıkları anlaşılınca Medine'ye döndüler. Uhud Savaşından Kahramanlık Örnekleri ancak, ibretle örnek alınması gerektiğinden, savaşta meydana gelen olaylar hakkında sunduğumuz bu özet, savaşı bütün yönleriyle tasvir etmediği gibi savaşta vuku bulan her şeyi de kapsamamaktadır. Bu yüzden, o atmosferi bütün yönleriyle çizmek ve canlandırmak için bazı duygulandırıcı olayları anlatmak gerekir okçuların mevzilerini terk ettiği, kafirlerin Müslümanları çepeçevre kuşattığı ve, Muhammed öldürüldü, sözünün duyulduğu ve bu sözün etkisiyle Müslümanların saflarının ve güçlerinin dağıldığı sıralarda Resulullah'ın yanına kadar sokulan müşriklerden Amrb, Kume'ye, savaşın şiddetli bir anında biraz daha öne çıkmıştı. Akılları durduran bu dehşet anında, Ümmü İmare, Nuseybe binti Kabi i maziniye Resulullah'ı savunmak için var gücüyle savaşıyordu, Amrb, Kumeyye'ye birkaç darbe indirmişti, ancak Amr'ı üst üste giydiği iki zırh koruyordu, sonra Amr, Ümmül İmare'ye kılıcıyla bir darbe indirmiş ve onu omuzundan ağır yaralamıştı. Ebu Ducane, Allah ondan razı olsun, sırtını, Resulullah'a, salat ve selam üzerine olsun, siper etmiş, gelen oklar ona isabet ediyordu, o ise hiç kıpırdamıyor, böylelikle Resulullah'ın görünmesine engel oluyordu. Talha B. Ubeydullah çabucak Resulullah'ın yanına koşmuş, yere düşene kadar önünde durmuştu. İbni Hibban sahilinde Hazreti Ayşe'den Allah ondan razı olsun, şöyle nakleder, Ebu Bekri Sıddık Allah ondan razı olsun, dedi ki, Uhud, günü, insanların Resulullah'tan uzaklaştıkları sırada Resulullah'ın yanına ilk ben varmıştım, Resulullah'ın yanında savaşıp onu koruyan birini gördüm, Dayan Talha, anam baba babam sana feda olsun, dayan anam babam sana feda olsun, dedim, daha ona yetişmeden, bir kuş gibi hızla gelen Ebu Ubeyde B, cerraha rastladım, beraberce Resulullah'ın yanına gittiğimizde talha artık yere düşmüştü, Resulullah, kardeşinize yardım edin, yardıma ihtiyacı vardır buyurdu. Resulullah yanağından vurulmuş, miğferinin iki halkası yanağına batmıştı. Resulullah'ın yanağından halkayı çıkarmaya yeltendiğimde Ebu de Allah için ey Ebu Bekir onu bana bırak dedi. Onu ağzına alarak Resulullah'ı incitmemek için ön dişleriyle çekmeye başladı. Ebu Beyde'nin dişi kırılmıştı. Ebu Bekir diyordu ki ikincisini çıkarmak istediğimde Ebu de tekrar ey Ebu Bekir Allah için bana bırak dedi, yine ağzına alarak çıkarana kadar çekmeye başladı, Ebu Beyden'in diğer dişi de kırıldı, sonra Resulullah, kardeşinize yardım edin, yardıma ihtiyacı var buyurdu, Talha'yı tedavi etmeye başladığımızda vücudunda on küsur yara tespit etmiştik. Hazreti Ali, Allah ondan razı olsun, Resulullah'ın yarasını yıkamak için su getirdi, Hazreti Ali suyu döküyordu, Hazreti Fatıma da yarayı yıkıyordu, kanın durmadığını görünce bir parça hasır yakarak yaranın üzerine koydu, böylece kan durdu. Ebu Said el-Hudri'nin babası Malik, Resulullah'ın yarasını temizleyene kadar emdi, Resulullah, salat ve selam üzerine olsun, tükürmesini söylediyse de, Allah'a andolsun ki tükürmeyeceğim, dedi, sonra da gitti, arkasından Resulullah cennet ehlinden birini görmek isteyen bu adama baksın, dedi. Müslim'in sahilinde belirtildiğine göre Resulullah, salat ve selam üzerine olsun. Uhud günü yedisi ensardan ikisi de Kureyş'ten olmak üzere dokuz arkadaşıyla yalnız kalmıştı. Müşrikler iyice yaklaşınca Resulullah, kim onları benden uzaklaştırırsa ona cennet var, dedi. Ensardan biri öne çıktı, savaşarak öldü. Müşrikler tekrar saldırınca, kim onları benden uzaklaştırırsa ona cennet vardır ve o cennette beni arkadaşımdır, dedi. Bu durum yedisi de öldürülene kadar devam etti. Bunun üzerine Resulullah, salat ve selam üzerine olsun, arkadaşlarımıza insaf etmedik, dedi. Sonra Talha, Allah ondan razı olsun, müşrikleri Resulullah'tan uzaklaştırana kadar onlarla vuruştu. Daha önce de dediğimiz gibi Ebu Dücane vücudunu ona siper etmişti. Nihayet felaket dindi. Resulullah tepeye tırmanmaya çalışıyordu. müşrik lerde onu takip ediyorlardı, sonuçta o kadar yorulmuştu ki bir kayanın üzerine çıkamadı, Resulullah'ın çıkması için talha oturdu, o da üstüne basıp çıktı, namaz vakti girmişti, Resulullah, salat ve selam üzerine olsun, onlarla beraber oturarak namaz kıldı, aynı şekilde, aşağıda anlatacağımız olaylar da o gün meydana gelmişti. Hanzala el-Ensari, Hanzala el-Gasil diye anılır Ebu Süfyan'a saldırdığında Ebu Süfyan karşı koyamadı. O esnada Şeddat b. Esvet Hanzala'ya saldırdı ve öldürdü. Hanzala savaş çağrısını duyduğu zaman karısıyla temas halinde olduğu için cünüktü. Hemen cihada koşmuştu. Resulullah ashabına, onun melekler tarafından yıkandığını haber verdi. Ardından, karısından nasıl olduğunu sorun, Eşap Hanımından sormuş o da onlara meseleyi anlatmıştı. Zeyt B, sabit Uhud günü Resulullah beni Saad B. Rebi'yi aramaya gönderdi. Ölüler arasında dolaşmaya başladım. Onu gördüğümde son nefesini vermek üzereydi. Tam 70 darbe yemişti. Vücudunda mızrak izi, kılıç yarası ve ok darbesi doluydu. Ey Saad Resulullah sana selam söylüyor ve nasıl olduğunu öğrenmek istiyor dedim. Bunun üzerine benden de Resulullah'a selam söyle ve ona cennetin kokusunu aldığımı söyle, kavmim Ensara'da, gözleriniz görebildiği halde müşriklerin Resulullah'a sokulmasına göz yumarsanız, Allah'ın yanında hiçbir mazeretiniz olmaz, de dedi ve o anda da ruhunu teslim etti, der. Muhacirlerden birisi kanlar içinde sürünen ensardan birine rastladı ve ona, Muhammed'in öldüğünü duydun mu, dedi. Ensardan olan, Muhammed, salat ve selam üzerine olsun, öldürülmüş olsa da o, Allah'ın dinini tebliğ etti, o halde dininiz için savaşınız, dedi. Abdullah B A M R B haram şöyle anlatır. Uhud'dan önce rüyamda Mübeşşir B Abdul Münziri görmüştüm. Bana birkaç gün sonra bize katılacaksın diyordu. Neredesin? dedim. Cennette, dedi. Oradaki gibi hareket ediyoruz. Sen Bedir günü öldürülmemiş miydin? dedim. O evet fakat tekrar dirildim dedi. Bu olayı Resulullah'a anlattığımda ey bu Cabir bu şehadettir buyurdu. Oğlu Bedir'de Resulullah'la beraber savaşıp şehit düşmüş olan Haysem'e anlatıyor, Allah'a and olsun ki bütün arzuma rağmen Bedir savaşını kaçırdım, savaşa çıkmak için kura çekmiştik, ona isabet etmiş ve şehit olmuştu, dün gece rüyamda oğlumu çok güzel bir durumda gördüm, cennet meyveleri ve nehirleri arasında dolaşarak bana, cennette bize arkadaşlık etmen en güzeldir, Rabbimin vaat ettiklerinin tümünü gerçek buldum, diyordu. Uyandığımda cennette ona arkadaşlık etme duygusuyla doluydum. Ya Resulullah yaşım geçti, artık ihtiyarladım, Rabbime kavuşmayı arzuluyorum. Şehadeti ve cennette sadea arkadaşlık etmesi için Allah'a dua et dedi Resulullah onun için dua etti. Uhud günü şehit düşenler arasındaydı. Abdullah B. Kahşe, o gün şöyle demişti, Allah'ım yarın düşmanla karşılaşmaya yüce adına ant içiyorum, beni öldürsünler ve karnımı yarsınlar, kulağımı ve burnumu kessinler, sonra, bunlar, kimin için, diye sorduğunda senin için diyeyim. Amrb, cumh fazlaca top aldı, her seferinde Resulullah, salat ve selam üzerine olsun ile savaşa çıkan dört oğlu vardı, peygamber Uhud'a yönelince o da çıkmak istedi, ancak çocukları, Allah sana izin vermiştir, sen git otur, biz yeterliyiz, hem Allah bu halinle sana cihadı farz kılmamıştır, dediler, bunun üzerine Resulullah'ın yanına gelerek, ya Resulullah şu oğullarım seninle savaşa çıkmamakta, engel oluyorlar, oysa ben Allah'a and olsun ki şehit olmak istiyorum, şu topallığımla cennette seyirtmek istiyorum, dedi, Resulullah, Allah senden cihad farzını kaldırmıştır, dedi, sonra da çocuklarına dönerek, niye bırakmıyorsunuz, belki Yüce Allah ona şehadet nasip eder, buyurdu, Amr, Resulullah ile beraber çıktı ve o da Uhud'da şehit düştü. Savaşın şiddetli bir anında Huzeyfe B, Yemen babasının Müslümanlar tarafından tanımadıklarından dolayı müşrik sanılarak öldürülmek üzere olduğunu gördü. Ey Allah'ın kulları babam, dediyse de kimse duymadı ve babasını öldürdüler. Bunun üzerine Allah sizi affetsin, dedi. Resulullah diyetini ödemek istedi. Ancak Huzeyfe, diyetini Müslümanlara bağışladım, dedi. Bu Allah Huzeyfe'nin değerini Resulullah'ın yanında artırdı. Kübeir b, Mut imin kölesi vahşi bu savaşta şehitlerin efendisi Hamza'yı nasıl vurduğunu şöyle anlatıyor. Cübeir bana Muhammed'in amcası Hamza'yı öldürürsen seni azat edeceğim demişti. Herkesle beraber ben de savaşa çıktım. Habeşli olduğumdan ben de her Habeşli gibi iyi mızrak kullanırdım, İsabet etmediğim çok nadirdir, halk birbirine girince Hamza'yı aramaya başladım, onu gördüğümde kır bir deveye benziyordu, kılıcıyla insanları deviriyordu, önünde hiçbir şey duramıyordu, Allah'a and olsun ki, ona mızrağımı atmak için hazırlanıyordum beni görmemesi için bir ağacın ya da taşın arkasına saklanıyordum bir ara sebba B, abduluzza önüme geçti hamza onu görünce öyle bir darbe indirmişti ki adeta yere geçmişti mızrağım elimde titremeye başlamıştı biraz sakinleştikten sonra fırlatmıştım mızrak kasığından isabet etmiş bacaklarının arasından çıkmıştı benden yana yıkıldı ve ölene kadar öylece bıraktım sonra yaklaşıp mızrağımı aldım ve Karargaha giderek orada oturdum çünkü bunun dışında bana ihtiyaç kalmamıştı. Ben azad edilmek için onu öldürmüştüm. Ebu Süfyan'ın karısı Hind bint Utbe gelip Hamza'nın karnını yarmış, ciğerini çıkarıp çiğnemişti, yutamadığı için tükürmüştü. Savaştan sonra Resulullah, salat ve selam üzerine olsun, Hamza'nın cesedinin üzerinde durunca çok etkilenmişti, artık senin gibisine rastlanmaz ve, bunun kadar beni üzen bir durumla karşılaşmamıştım, demişti, sonra da Hint'i kastederek, bir şey yedi mi, diye sormuştu, hayır, denince, Allah Hamza'nın hiçbir yerini ateşe sokmayacaktır, buyurdu. Resulullah, salat ve selam üzerinde olsun, Uhud şehitlerini düştükleri yerlere defnedip Medine mezarlığına götürülmemesini emretti, ancak bazı sahabeler ölülerini nakletmişlerdi, sahabelerden biri Resulullah'ın emrini duyurunca hepsi ölülerini şehit düştükleri yere geri getirdiler, Resulullah, salat ve selam üzerine olsun, iki üç kişiyi aynı mezara gömüyordu, bu arada, hangisi daha çok kur andan istifade ediyordu? diyordu diye soruyordu hangisine işaret ediyorsalar öncelikle onu kabre bırakıyordu Abdullah B A M R B Haram ile AMRB, A M R B Cumu aynı kabre koymuştu çünkü ikisi birbirlerini çok seviyordu Bu dünyada birbirini seven şu iki kişiyi aynı mezara koyun demişti Aralarında emre muhalefet, hevaya göre hareket etmek ve şehvete yönelmekten ve kısa bir zaman biriminden başka hiçbir mesafe bulunmayan zafer ile yenilginin yan yana bulunduğu, yüce zirvelerle alçak çukurların beraberce arz-ı endam ettikleri ayrıca iman ve kahramanlık tarihiyle nifak ve yenilgi tarihine eşsiz bir örnek oluşturan savaştan bazı sahneler sunduk. Bu sahneler, o zaman, Müslümanların safında bir düzensizliğin olduğunu ortaya çıkardığı gibi bazı Müslümanların düşüncelerinin de henüz berraklaşmadığını ortaya çıkarmıştır. Bu düzensizlik ve bulanıklık, Allah'ın kanunu ve takdiri doğrultusunda, Müslümanların başına gelen böyle bir sonucu ve en başta sahabeyi derinden sarsan olayların arasında en çok üzüldükleri, Resulullah'ın yaralanması olayı olmak üzere, bir çok arkadaşlarını kurban vermelerini doğurmuştu, evet, Müslümanların iyi bir ders çıkarmaları gereken bir olay, Allah'ın kalplerini arındırması, saflarını belirginleştirmesi ve Müslüman cemaate yüklediği yüce görevi idrak etmeleri, beşeriyete önderlik etme görevi ile Allah'ın metodunun, pratik hayatta yaşanan bir örnek olarak yeryüzünde gerçekleştirmeye hazırlaması için ağır bir bedel ödenmişti. Kur'an'ın ifade biçimi Kur'an ayetleri, savaşta meydana gelen olayları sunarken rivayet veya açıklama yönteminden ziyade, ruhların derinliklerine ve kalplerin içlerine nüfuz etme yöntemini kullanmıştır, olaylardaki uyarı, aydınlatma ve yönlendirme unsurunu öne çıkarmıştır. Kur'an, olayları sunarken... Tescil amacıyla tarihsel kronolojiye uyarak sunmaz, daha çok ibret alınması, eğitim, olayların arka planındaki gizli değerlerin meydana çıkması, ruhların karakterlerinin ve kalplerin hareketinin çizilmesi, olaylara egemen atmosfer ile evrensel yasanın ve yerleştirmek istediği diğer ilkelerin tasviri amacını gütmektedir. Böylece olaylar birçok duygu, hareket çizgisi ve deliller birikimine eksenlik ile odak noktalı ödevini yerine getirmiş olurlar. Ayetlerin akışı olaydan yola çıkar, olayın çevresinde dolaşır ve sonra tekrar olaya döner, ardından vicdanların derinliklerine ve hayatın her yönüne nüfuz eder, bunu tekrar tekrar yapar. Olayın anlatılması bitince, artık iki yönüyle anlamları, delilleri, değerleri ve ilkeleri kapsamıştır. Olayın anlatılması, anlamlara, delillere, değerlere ve ilkelere ulaşmak için bir araç ve bunların etrafında odaklaştığı bir hareket noktası olmasından başka bir amaca dayanmamaktadır. Ayetler, olayların karmaşıklığına ve vicdanlar üzerindeki etkisine yönelmekte, vicdanları arındırmakta, temizlemekte ve yeri gelince de aydınlatmaktadır. Artık nefis, olay karşısında şaşırmamakta ve kuşkuya düşmemektedir, olayda bir karışıklık ve anlaşılmazlık görmemektedir. İnsan, bütün genişliği ve çeşitliliğiyle beraber savaşa ve savaş esnasında meydana gelen olaylara, bir de Kur'an'ın olayları değerlendirmesi ve bütün yönleriyle ele almasındaki ihtimamına bakıyor, Kur'an'ın savaştan çıkarılacak dersten çok daha kapsamlı olduğunu, zaman bakımından daha sürekli olduğunu, kalplere daha çok etki ettiğini, ruhların derinliğine daha çok indiğini, insan ruhunun ve İslam cemaatinin nesil boyu karşılaşacağı benzeri durumlardaki ihtiyaçlarına cevap vermede daha yetkin olduğunu anlıyor, çünkü bu, geçici olayların ötesindeki kalıcı gerçekleri, bireysel olayların ardındaki mutlak ilkeleri, gelip geçen görüntülerin altındaki asıl değerleri ile zaman ve mekan ölçüsünden kurtulmuş sağlıklı gözlemi içermektedir. Nerede olursa olsun ve hangi çağda bulunursa bulunsun, Kur'an-ı Kerim bu kalıcı uyarıları, imam algılamaya hazır olan her kalbe yöneltmektedir. Bu konuyu, ayetleri açıklarken ayrı ayrı ele aldıktan sonra etraflıca değerlendireceğiz inşallah. Savaş Hazırlığı 121 Hani sen müminleri, Uhud'da, savaşacakları elverişli yerlere mevzilendirmek üzere evinden sabahleyin erken çıkmıştın, hiç kuşkusuz Allah her şeyi işiten ve bilendir. 122 Hani sizden iki grupta yılgınlık ve çözülme emareleri belirmişti, oysa onların dostu Allah'tı, müminler, sırf Allah'a dayanmalıdırlar. Böylece ayeti kerime, bu Kur'an'a ilk defa muhatap olanların ruhlarında ve hatıralarında tazeliğini koruyan savaşa hazırlanma sahnesini hatırlatma ile işe girişiyor. Ancak olaya bu tarzda başlamak ve ilk sahneyi bu nasla hatırlatmak, sahneyi bütün sıcaklığı ve bütün canlılığı yeniden hatırlamanın yanında, bildikleri görünen sahnenin arka planındaki ve bu sahnenin içermediği başka hakikatleri de eklemeyi gerektirebilir. Bu hakikatlerin ilki, bütün etkinliği ve canlılığıyla yerleşmediği sürece vicdanların üzerinde istikamet bulamayacağı ve İslami eğitim metodunun dayandığı ve Kur'an'ı eğitim yönteminin İslam düşüncesinin derinliklerine yerleştirmeye, güçlendirmeye ve sürekli hatıralarda tutmaya büyük özen gösterdiği, Yüce Allah'ın daima müminlerle beraber olduğu ve aralarında olup bitenleri işitip gördüğü gerçeğidir. Hani sen müminleri, Uhud'da, savaşacakları elverişli yerlere mevzilendirmek üzere evinden sabahleyin erken çıkmıştın, kuşkusuz Allah her şeyi işitendir, bilendir. Resulullah'ın, salat ve selam üzerine olsun, iş konusunda istişare yapıp sonuçta düşmanı Medine'nin dışında karşılaşmayı kararlaştırması, sonra zırhını ve kılıcını kuşanmış olarak Ayşe'nin, Allah ondan razı olsun, evinden erkenden çıkması, bunların ardından da orduya savaş düzeni aldırması ve okçulara dağın bir yerinde mevzilenmelerini emretmesi gibi ayeti kerimenin işaret ettiği şeyler bilinen ve hatıralar da tazeliğini koruyan sahnelerdi, ancak burada yeni bir gerçekle yüz yüze gelinmektedir. Kuşkusuz Allah her şeyi işitendir, bilendir. Allah'ın hazır bulunduğu bir sahne, O'nun gördüğü bir durum, bunun bilinmesinden kaynaklanan korku ve bu korkunun her şeyi kuşatması, aralarında meydana gelen istişareye hakim olması, bütün sırların Allah'a açık olduğunun bilinmesi, yüce Allah'ın dillerin söylediğini işittiği gibi vicdanların derinliklerinde gizli olanları da bildiğinin idrak edilmesi, aman Allah'ım, ne kadar dehşet verici bir ifade. Bu ilk sahnede, ikinci olarak münafıkların başı Abdullah İbni Ubey İbni Selül, kendisinin görüşünü almadan Resulullah'ın kendi görüşünü de bırakıp Medineli gençlerin görüşünü dinlemesine kızar, halbuki akide mensup olduğu kalpte ortaklığa tahammül etmez, kalp, ya sırf Akide'ye ait olacak, ya da ondan hoşlanmayıp bir kenara itecektir. Münafıkların reisi, savaşmayı bilseydik size uyardık diyerek Akiden'in henüz kalbinde yer etmediğini, benliğinin kalbini doldurduğunu ve bu yüzden kalbinde Akide'ye baskın geldiğini gösteren iki yüzdülüğünü göstermiştir. Bu münafıklığının neticesinde askerin üçte birini ordudan ayırmak suretiyle giriştiği haince davranışın ardından Müslüman zamanlardan iki grubun kalplerini saran zaaf ve bozulmaya değinilmektedir. Hani sizden iki grupta yılgınlık ve çözülme emareleri belirmekteydi, oysa onların dostu Allah'tı, müminler sırf Allah'a dayanmalıdırlar. Sahih-i Buhari'de Süfyan b. Uyey'in hadisinde belirtildiğine göre İbni Selül'ün davranışından ve savaşın başlangıcında Müslüman saflarda meydana getirdiği sarsıntıdan etkilenen bu iki grubun Benuharaz ve Benû Seleme olduğu anlaşılmaktadır. Aşağıdaki ayetin belirttiği gibi şayet Allah'ın dostluğu ve hak üzere sebat ettirmesi olmasaydı neredeyse bozulup zafa düşeceklerdi. Oysa onların dostu Allah'tı. Hazreti Ömer, Allah ondan razı olsun, Cabir B, Abdullah'ın, hani sizden iki grupta yılgınlık ve çözülme emareleri belirmişti, ayeti bizim hakkımızda nazil olmuştur, derken işittiğini söyler, Abdullah B, Cabir devamla, biz iki grup, Ben-u Harayz ve Benu Seleme, oysa onların dostu Allah'tı, ayeti nazil olana kadar hiç sevinmedik veya neşelenmedik, der, Buhari ve Müslim. Böylece Yüce Allah, bir an göğüslerinde geçen, sahibinden başka kimsenin bilmediği, vicdanların derinliklerinde yer eden duyguları ortaya çıkarmakta, sonra onları koruyarak bu duyguları gidermekte ve dostluğuyla onları destekleyip safta yerlerini almalarını sağlamaktadır. Bütün bunlar, savaştaki olayları yenilemek, savaş esnasındaki olgu ve sahneleri canlandırmak, sonra, ruhları depreştirmek, Allah'ın sürekli kendisiyle beraber olduğunu duyumsatmak, Allah her şeyi işiten ve bilendir diyerek vicdanların derinliklerinde olan her şeyi bildiğini belirtmek ve bu gerçeği duygularında güçlendirip derinleştirmek, Sonra onlara, kurtuluşun nasıl olduğunu öğretmek, böyle bir durumda nereye yönelip sığınacaklarını göstermek için aralarında bozulma baş gösterdiğinde ve zafa düştüklerinde Allah'ın dostluğunu ve koruyuculuğunu hissetmelerini emretmektedir. Müminler sırf Allah'a dayanmalıdırlar. Bu kadar kısa ve öz, müminler yalnız ve yalnız Allah'a dayanıp güvensinler, şayet inanıyorlarsa bundan daha sağlam bir dayanakları yoktur. Böylece Kur'an'ın, onlara savaş sahnesini çeşitli yönleriyle yeniden hatırlattığı bu ilk iki ayette, İslami düşüncenin ve İslami eğitimin iki büyük ve temel direktifini buluyoruz. Allah her şeyi işiten ve bilendir. Müminler sırf Allah'a dayanmalıdırlar. Zaman ve sunuldukları atmosfer bakımından birbirine uygun düşen bu iki ayet, kalpleri direktifleri almaya, karşılık vermeye ve kabullenmeye hazırlanmaları bakımından da uygun düşmektedir. Bütün ahenk ve canlılıklarıyla aynı konuyu işlemeleri de bu uygunluğu göstermektedir. Aynı zamanda konunun başlangıcını oluşturan bu iki ayette, Kur'an'ın sıcağı sıcağına olayları takip ederek kalpleri canlandırma, yönlendirme ve eğitme yöntemi de açığa çıkmaktadır. Ayrıca Kur'an'ın olayları yönlendirip anlatma tarzı ile, Kur'an-ı Kerim'in sağlam metodu sayesinde hedeflediği, canlandırmak, coşturmak, eğitmek ve yönlendirmek suretiyle insan kalbini ve hayatını hedeflemeyen diğer kaynakların, olayların ayrıntılarıyla anlatmaları arasındaki fark da meydana çıkmaktadır. Allah'tan Gelen Yardım Ayeti kerime Müslümanların elde etmek üzereyken zafere ulaşamadıkları savaştan söz ederek başlıyor. Yenilgi, münafık Abdullah b. beyin şahsında kişisel değerlerin akideye üstün gelmesiyle başlamış, şahsi değerlerin inançlarına baskın çıktığı kişilerin ona uyması ve salih müminlerden iki grupta beliren zafla sürmüş ve nihayet ganimete duyulan arzunun baskısıyla askeri stratejiye muhalefet de tamamlanmıştır, savaş esnasında görülen örnek davranışlar saftaki bozukluk ve düşüncedeki bulanıklık nedeniyle meydana gelen sonucu değiştirmeye yetmemişti. Ayet-i kerime, bir dengenin oluşması, sebep ve sonucun düşünülmesi, zaaf ve güç noktalarının belirmesi, zafer ve yenilginin gerçek sebeplerinin bilinmesi için Bedir Sava'yı hatırlatıyor, ayrıca zafer ve yenilginin arka planda gizli hikmetini gerçekleştirmesi için her ikisinin de Allah'ın takdirine bağlı olduğuna ilişkin bilginin pekişmesi, murat ediliyor, bütün durumlarda olduğu gibi her iki durumda da işlerin de Dönüşünün Allah'a olduğunun bilinmesi olgusu vurgulanıyor, aynı zamanda Bedir-Ubud'dan önce meydana geldiği için yenilgiyle sonuçlanan Uhud'da meydana gelen olayların değerlendirmesine geçmeden, zaferle sonuçlanan Bedir Savaşı hatırlatılıyor. 123 Nitekim Bedir'de Allah sizi zafere ulaştırdı, oysa siz zayıftınız, o halde Allah'tan korkunuz, ona şükretmiş olasınız. 124. Hani sen müminlere Allah'ın gökten indirilmiş üç bin melekle yardım etmesi size yetmez mi? diyordun. 125. Evet, eğer siz sabreder ve Allah'tan korkarsanız, bu arada onlar şimdi, şu taraftan üzerinize saldırırlarsa Allah size 5000 bin nişanlı melekle yardım eder. 126- Allah size bu yardımı sırf size müjde olsun ve bu sayede kalpleriniz rahatlasın diye yaptı, yoksa zafer, sadece üstün iradeli ve hikmet sahibi olan Allah'tan kaynaklanır. 127- Allah kafirlerin bir bölümünü kırıma uğratmak ya da bozguna düşürüp umutsuz biçimde geri dönmelerini sağlamak için size zafer kazandırdı. 128. Bu konuda senin yapabileceğin bir şey yok, Allah ya onların tevbelerini kabul eder ya da zalimlikleri yüzünden onları azaba çarptırır. 129. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır, O dilediğini affeder, dilediğini de azaba çarptırır, hiç kuşkusuz Allah affedici ve merhametlidir. Daha önce de değindiğimiz gibi Bedir'deki zaferde mucize esintisi var, çünkü zafer için gerekli bilinen maddi araçlar olmaksızın gerçekleşmiştir, müminlerle müşrikler arasındaki kefe denk olmadığı gibi denk olmaya da yakın değildi, müşrikler, bin kişi dolayında bir kuvvetle Ebu Süfyan'ın yardım çağrısına karşılık vermek ve beraberindeki kafileyi korumak amacı ve savaşa hazırlıklı olarak mallarını ve şereflerini korumak, duygusuyla çıkmışlardı. Müslümanlar ise 300 dolayında bir kuvvetle bu silahlı toplulukla savaşmaktan ziyade, kafileyi karşılamak ve yolunu kesmek gibi kolay bir yolculuk için çıkmışlardı. Sayıları gibi hazırlıkları da yetersizdi. Müslümanları Medine'de belirli bir güçleri olan müşrikler, toplum içinde belirgin bir konumları olan münafıklar ve kendilerini gözetleyen Yahudiler beklemekteydi. Bütün bunların yanında küfür ve şirk çoğunluğuyla kaplı yarımadanın ortasında Müslüman bir azınlıktı onlar, sonra henüz Mekke'den kovulmuş muhacirler ve onları koruyan ensardan oluşan ve bu çevrede istikrarlı bir görünüm arz etmeyen ufacık bir topluluk sıfatını da üzerlerinden atamamışlardı.